Oh yeah. Açık gazete. Kainat bugün 14 Nisan Çarşamba Yıl 2010 ay 4 gün 104 Kasım 158 1431 Hicri Rebülahir 29 1426 Rumi Nisan 1 Yağmur Günün sözü spor Gençleri hayalperestlikten derbederlikten Zararlı eğlencelerden korur Selim Sırrı Tarcan Günün tarihi 96 yıl önce bugün 14 Nisan 1914'te. Çağdaş şiirin öncülerinden şair Orhan Veli Kanık İstanbul'da doğdu. Şiirlerini Garip, Yenisi, Vazgeçemediğim ve Karşı adlı kitaplarda toplamıştır. Ölümü 14 Kasım 1950 Yemek Listesi Gün 104 Dalyan Köfte, Erişte, Salata, Meyve Büyük Saatli Marif Takvimi i'm changing arranging i'm changing i'm changing Merkez Açık Radyo burası 94.9 ve aynı zamanda AçıkRadio.com ve Açık Gazetesi. Onun Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Marmalade'den Pat Fairley'e de bir günaydın. 1946'da bugün doğmuştu kendisi. Glasgow'lu, İskoç bir grup. Reflections of my life, geriye dönüp hayatını bir film şeridi gibi seyredenler. Hoş bir şarkıydı, onu çalarak Pant Fairley'in doğum gününü de bu şekilde anmış olduk ve girişimizi yaptık. Amerika, dünyanın en iyi haberiyle vereyim, Amerika'dan geliyor. Mesele çözülmüş, yırtık. Abi ve ey sevgili dinleyiciler. Nelerden yırtık? Her şeyden. Tüm derslerden muaf. Evet. Dersler. Harika, güzel. Fotosentezin, fotosentez işlemi laboratuvarda kopyalanmış. Böylece... Hı hı. E, Artık yemek yememize yapmış. gerek yok. Fotosentezle yaşayabileceğiz değil mi? Henüz değil ama Independent Gazeteden, Gazetesi'nden Steve Conner'ın haberi çok e, hakikaten... ...gazıtıyor. E, yani biraz detayına bakınca ilk andaki sevincinin birazcık hafif frenlemek zorunda kalacaksın. Ama yani genetik olarak değiştirilmiş bir virüsle M13 virüsüyle fotosentezi zararsız bir virüsmüş. Ve normal olarak bakterileri enfeksiyona uğratıyormuş. İşte iridium oksidle biyolojik bir pigment almış. Böyle bir katalizörle çinko porfirinler yapmışlar. Çok bir şey anlamadığını biliyorum ama önemli değil bu. İyi bir şey gibi. Çok <gülüyor> iyi bir şey. Eğer ölçek büyütülürse ve daha etkili hale getirebilirse sınırsız miktarlarda hidrojen yakıtı olacak ve temiz enerji böylece de. Elektrik üretmek ve ayrıca da tamamen araba araçlar arabalar kamyonlar gemiler için taşınabilir karbonsuz karbondan arıtılmış yakıt olacak. Ne diyorsun bu işe? Suni İyi bir şey herhalde. Ne için nanoteknolojide çıkmış? Ama. Maalesef şimdilik o kadar erken sevinmeyin diyorlar çünkü mesela Pennsylvania State Üniversitesi'nden Profesör Thomas Malluk yani son derece hoş bir araştırma ve müthiş parlak bir buluş dünyadaki en önemli sorunlardan biri suni fotosentez yapılmasının ee, Gayet kolay olduğunu söylemiş fakat bayağı ciddi de problemler var. Sentez yapılana kadar bu fotosentez yapay olarak ve enerjiye dönüştürülene kadar biraz zaman geçmesi gerekiyor. En az 10 kat daha verimli olması gerekiyormuş mesela birinci şart. Hı hı. Ve... Ve tabii 10 e, kat daha verimli ve 100 e, kat daha güzel ve 500 kat Ucuz. daha hızlı ve bilmem ne de olsa en nihayetinde sıkıntının özünde ne yatıyor olduğunu unutmamakta fayda var. Ne tüketirsek tüketelim. Bu tüketim gücünü ve tüketim üzerine kurulu sistematik kırmadıkça bundan kasıt tüketmeyi falan değil tabii. E, Sorun şurada daha çok tüketmek ve daha çok üretmek zorundasınız. Çünkü sürekli bir rekabetin içindesiniz. Bu durumda bu da. E, Memleket kurtarır mı? Bir daha bir daha bir düşünmek lazım. Yani çıkacak hiçbir çözüm... ...arabadan kurtulmak dışında... E, ...pek de çözüm olmayacak maalesef. Yani hani dost acı söyler... ...kısmından. Arabasız ne yaparız bilmiyorum. Evet. Lütfen at sormayalım. At arabası var. At arabası. Ha, olur. O olur yani. Custom motorlu aletler. Yani hani içten yanmalı herhangi bir şey. Sorun evet. orada birazcık. Sorun yalnız arabada da değil tabii. Başka da problemlerimiz oluyor. E, bir miktar. <gülüyor> Uçak yerine de replin kullanabiliriz. Fakat e, sorun şu. E, yani doğal bildiğimiz fotosentezden bitkilerin güneşle etkileşime girerek yaptığı oksijen üretme faaliyetini e, başka türden yapma şimdilik mümkün olamayacağında yani daha on kat verimli hale getirmek ve çok daha ucuz materyalle de yapılıp kimyasal e, reaksiyonları milyarlarca defa tekrar tekrar yapabilmek bu yakın gelecekte ol olacak gibi görünmüyor demiş Profesör Thomas Maluk. Bununla birlikte bu fikir e, önemli bir bilim insanlarının çok uzun zamandan beri uğraşmakta olduğu bir Puzzle'ın, bir bulmacanın önemli bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yani bilmiyorum senin çocukluğunda anlamı baban, ne, o örneği verirler miydi ama benim çocukluğumda bana verir, verenler vardı. Bak niye kan yapılamıyor derlerdi. Yapay kan. Hmm. Hala bekliyoruz. Evet hala be bekliyoruz. Yapılıyor mu? Yapılıyor diye biliyorum ben. Niye insanlardan kan istiyorlar o zaman? Yapılmıyor mu? Yapılıyordu ya. Yok mu? <gülüyor> Hiç duymadım. Sanki ama tabii bu şey de olabilir. Kanserin çaresi bulundu haberleri, ee, birikimi gibi bir şey olabilir. Bir Amerikan ordusunun böyle bir şey bulduğunu hatırlıyorum. Bir İsrail ordusunun bulduğunu hatırlıyorum falan filan ama... Bildiğimiz plazma o zaman kan gruplarına filan da lüzum İstediğin grupta istediğin kadar üretebilirsin tabii yani. Ya, teknik olarak bilemeyeceğim. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama e, doğru üretilmiş olsa herhalde kan almayı bırakırlardı. O yüzden mantıklı değil. Kabul. O koca kazanlarla ne, neyi yapmaya uğraşıyoruz şurada koridorda zannediyorsun. Bana şarap Olur. demişlerdi ama. <gülüyor> Olur mu hiç? Fakat e, Amerikan askeriyesinden, ordusundan da gelen bir haberi de söylersek, durum daha da vahim olabilir. 2012'ye kadar bütün üretim fazlası petrolün bitecekmiş. Bu da The McAulister'dan Guardian'dan bir haberdi. Ve diyor ki, ya 2015 yılına kadar da günde 10 milyon varillik bir azalma sıkışma olacak. Ve Ham petrolün fiyatı da 100, 100 doları aşacak demişler. Ve çok ciddi ekonomik etkileri hem Çin'de hem Hindistan'da ve diğer ülkelerde de olacak. Ve bunun sonuçlarını kestiremeyiz demişler. Bir an önce fotosentez makinesini yapmakta fayda var yani. Ben O sistemi kuruyor musunuz? Ee, yani ben Yaparsın bakacağım. Fotosentez. Ya ...becerebiliyorsak yapmak lazım herhalde değil mi? Fena değil. Fasulye yetiştiririz, domates yetiştiririz. Bu araştırmaların tamamının kuvvetle desteklenmesinden yanayım. Fakat e, yapay bir umuda yol açması da çok ürkütücü. Ya Tabii. Bu tip fotosentezler genellikle ilk olarak e, umut yeşertiyor. E, ama ardından işte e, domates de yeşertiyor mu kısmı hep muğlakta kalıyor maalesef. Evet. Bu arada Brezilya'da sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı da 246'ya ulaşmış. Rio de Janeiro'da sağ kurtulan binlerce kişi gece kondulardan alınıp geçici konutlara yerleştirilmeye çalışılıyormuş. 150 kişi hala kayıp sağ kurtulan binlerce kişi de geçici konutlarda büyük bir felaket ama en şey tarafı ne biliyor musun? Corcovado tepesinde. Ünlü heykel var ya Rio de Janeiro'nun bütün tepeden bakan, kurtarıcı İsa heykeline oraya çıkılamıyormuş. Oraya çıkılamadığı için de o heykele ulaşılamadığı için belki kurtulamıyorlar bu sert felaketin sonuçlarından. Öyle bir şey olamaz mı? duruyorlar Yeterince hızlı değiller diyoruz. Evet, yol ve demiryolu hatları tamirat, heykelin bulunduğu park ziyarete kapatılmış... Ve gece oturanlar gitti. Neyse kötü haberleri bırakalım ve iyi habere geçelim. Nükleer güvenlik zirvesi büyük bir başarıyla sonuçlanmış. Nasıl? Yani, Başarılı. Bitti mi? Muazzam bitti. Büyük ya, Bitti bir başarı mi dediğim oldu. hani nükleer işi bitti mi yoksa Her biliyorum zirvenin bitti. bittiğini. Evet, büyük başarı günü diye nitelemiş Başkan Barack Obama ve toplantının nükleer silahlardan uzak bir dünya yaratma çabasının parçası olduğunu belirtmiş. Havai fişeklerin sesini duyuyor musun burada? Havai fişekler sesini hakikaten duyamıyorum ama e, ilk duyduğum şey şu oldu. Bitiş konuşmasını yaptıktan sonra Sayın Obama e, birkaç soru kabul edebilirim dedi. E, hangi gazeteden de hatırlamıyorum. İlk kalkan gazeteci. Belki önceler ayarlanmış zaten hemen pıt pıt pıt herkes biliyor birinci mi beşinci mi hop kalktı ve şey dedi yani şimdi siz diyorsunuz ki biz bu işi çözdük ama ortada herhangi bir yasal mekanizma yok ve herkes iyi niyet üzerinden yapacak e ne değişti düne göre dedi. Obama uzun uza diye aslında hiçbir şeyin değişmediğini zaten değişmemesi gerektiğini kararlılığın aynen kaldığını gazeteci, anlattı. Yasteciyi orada muhafaza ettiler ama bu soruya rağmen öyle mi? Kimse ağzını kapatmadı bak evet karga tulumba olayı da olmadı. Nezih ortamlar. Ee, ama bence önemli olan şu e, en nihayetinde Sayın Obama bence ilk soruyla birlikte nakavt olmuş oldu. Çünkü hakikaten e, ortaya konan şey şu. Lütfen herkes e, nükleer silahların yaygınlaşmaması için gerekli çabayı göstersin. Gibi dör, dör, bir kararla çıktılar dışarı. Dört yıl içinde emniyet altına alacaklarmış nükleer terörizm tehlikesini ortadan nasıl kaldırlar. alacaklarmış? 147 ülke çalışacaklar tabii. Ha, çalışarak yıl. alacaklar anladım. <gülüyor> Önce öğrenecekler, çalışacaklar ve güven altına alacaklar emniyet altına büyük başarı günü demiş ve nükleer silahlardan uzak bir dünya yaratma çabasının bir parçası olduğunu söylemiş. Ee, yalnız o söylese Barack Obama söylese gene iyi canım yanmaz. Medvedev Rusya devlet başkanı Medvedev ne demiş peki? Tam bir başarı demiş. Öyle mi? İyi ee, Obama da üç aşağı beş yukarı bunu söylüyor. Evet. Zaten Obama'dan sonra da. İkisi iki büyük lideri yan yana görüyoruz fotoğrafta. Obama of daha büyük görünüyor, yani boy olarak. Et tabi Voice of America'nın sitesi. Değil ha mi? anladım. <gülüyor> Diyorsun oldu. ki tamam, İtahr çünkü... Tastan alıyor olsaydık Medvedev daha uzun görünecek. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir vallahi bak. Bu kadar boy farkları var mı acaba? Baya neredeyse. Var. Medvedev. Ha öyle mi? Obama da uzun ama şey yani sıkışıyorlar ve müthiş bir tam bir başarı diyorlar ikisi de. Biri büyük başarı, öbürü tam başarı demiş. insan bu ne yapacağını şaşırıyor yani koridorda hoplayın Volkan onun için mi böyle çılgın aralar atarak koşuyordu? Bir başarı bir yukarı? Yok o baharla ilgiliydi ama eee en iyide bunu da duymuş olsaydı eminim bunun içinde e, mutlu olacaktı ki olmuştur şu an. Gürkan'ın sevinci ondan kaynak Evet buraya. evet. Gürkan daha ilgili bu nükleer işine. Gürkan'la ilgili olabilir o. Ama e, yani şimdi ne olmuş peki? Hani ne olmuş ne olmuş? Şimdi bir tane bir kere üç tane düşmanımız var. Onları söyleyeyim. Bölücülük, irtica. Aa, o, bu değildi pardon karıştırdım. Konuyu. Evet onlar değil. Bu bölücülük, irtica ve terör de var evet. <gülüyor> <gülüyor> bu, sen terör kısmına geçelim. Üç ülke çağrılmadı buraya. İran, Kuzey Kore ve Suriye. Evet. Suriye'de düşmanlardan biri. İşte eksenin içinde kaldıydı ya bir ara. <gülüyor> Oradan herhalde listeleri update etmeyi unuttu. Davet listesini çıkaran arkadaş. Bu Peki, arada İran dün Birleşmiş Milletler'deydi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni şikayet etti. Kendisini nükleer silahlarla vurmakla tehdit ettiği için. Yani bir de öyle bir nükleer piyasa var ama neyse sonra konuşacağız. Şimdi nükleer silahların... Da silahsızlanma antlaşmasına İran taraf hı hı. ama İsrail, taraf Hindistan değil. ve Pakistan taraf değil ama onlar zirvede var. İran yok. İran'ın İran henüz nükleer silahı yok. Onların var. İsrail'in 200'den fazla var. Bunu gazeteciler sormuyorlar mı peki? Sayın Obama ve Sayın Medvedev bizi aldatıyorsunuz siz bu insanların, bu ülkelerin ...bol miktarda silahları var... ...ama onlar sayılmıyor... ...niye diye sormuyorlar mı? Sanırım sormuyorlar. Yani... E, ...ayrıca soruyor olsalardı... ...zaten sanırım böyle bir dünyada yaşıyor olmayacaktık. 200'ün üzerinde nükleer başlığı olduğunu... E, ...Sahar Sultan biliyor... İs İsrail bunu kabul etmiyor... ...İran ve... Pak şey ya, e, e, aman, ...Pakistan ve Hindistan da tabii... ...Amerika'nın da desteğiyle oldular... Hı hı. E, ama bu konuda herhangi bir soru sorulmuyor herhalde Erdoğan Obama'la görüşmesi de 45 dakika sürülmüş bu arada beklenenden uzun sürmüş bu da seni sevindirdi değil mi? ya Türk medyasını sevindirdi e, ayrıca bugün de çeşitli manşetler var yani yine büyük bir iş başarmışız Türkiye olarak belli ki ne olduğu bilinmiyor bu, e, aslında ne konuşuldu Dışarıya çok az sızma var ki o bence ilginç. Ya yani Genellikle çok daha fazla fotoğraf, çok daha fazla muhabbet, şunlar konuşuldu, şu konularda bıdı bıdı falan diye böyle bir şeyler duymamız beklenirdi. Böyle olmadı bu seferki. Peki soruyorlar mı acaba Hindistan'a falan? Ne zaman imzalayacaksınız siz şu anlaşmayı diye? Mesela görüştüğünde şey de sorabilir. Başbakan Erdoğan da sorabilir. Manmohan Singh'le karşılaştığında Sayın Singh niye siz bu antlaşmayı imzalamıyorsunuz diyemez mi? İran'a çünkü yaptırım istiyorlar. Ve Türkiye'nin de savunusu işte kullanacak mı şimdi? mesela bir Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak bu sene üye ya kullanacak mı sorusuna da mesela Suat atkınıklı olduğu şöyle cevap veriyor hükümetin temsilcilerinden. Türkiye'nin özel şartları var. İran'la ilişkileri özel. Yüzde yirmisini doğalgazın İran'dan alıyor. Ama ne, nasıl oy kullanacağını henüz kararlaştırmamış diye. Yani duyduğum en bayat diplomatik şeyle. Tamamen yuvarlak laflarla idare ediyorlar. Peki ama yani bunun ilke tarafı, şimdi laf, lafta ilkeden geçilmiyor. Rusya devlet başkanı da. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da ilkesel olarak bütün insanlığın en tarihi bir zirve yapıp muazzam bir başarıya imza attığını söylüyorlar. Hı hı. Dünyayı tehlikeden koruma konusunda. Sonra da bir takım sayısız dünyanın en tehlikeli ülkeleri silahlarının ellerinde barındıranlar konusunda tek kelime edilmiyor. Sorulmuyor da bu ne biçim farz? Konu bu değil ki ama. Niye di? E çünkü yani bunu tehlikeli bir şekilde kullanabileceğini düşünüyor musun Hindistan, Pakistan ya da İsrail'in? Kullanmak zorunda kalırsa bunu zorunda kaldığı için kullanacaktır. Yoksa kullanmayacaktır. Ama İsrail ve Güney işe için İran ve Güney Kore için durum tamamen onlar farklı. zevkine kullanabilir. Bir gün sarhoş olup düğmeye basabilir falan her şey mümkün. Hayır, yanlış bilgi bu. Ondan bu arada burada anlatmaya onlar çalıştığımız kötü oldukları için Kötü insan olur. Tabii yani Kötü. en nihayette zaten fıtratlarında kötülük olmasa e, böyle bir durum yaşanıyor olmaz. Ama e, tabii burada anlatmaya çalıştığımız İran'ın da nükleer silahı olsun. Onun da hakkıdır madem İsrail'in var değil. E, i̇nşallah burada sadece bir, 200 bir dinleyicimiz Ne bileyim yoktur. şimdi birden e, böyle de algılanır mı acaba diye bir ürktüm. E, asla bunu söylemiyoruz. Söylemeye çalıştığımız şey şu. E, fena halde iki bir yalan durumu fırfır döndürülüyor ve hiç kimse de sormuyor bunu veri kabul ediliyor bu yani Türkiye'de mesela oy kullanmazsa da sadece özel çıkarlarından dolayı yani kınama kararı İran'a yaptırımlar olmazsa şöyle deniyor işte ben de asıl ona itirazım var yani e, bu bir ilke olarak zaten söz konusu değildir İran şudur budur mesela İran tehlikelidir o yüzden hı hı. ben kullanacağım değil ya da kullanmayacağım Doğudan doğuya İranlı olan ilişkilerimiz tarihidir. Ticaretimiz yüksektir dolayısıyla diyorlar. Nasıl yani? Yani bir tarafta ilkeler var, bir tarafta çıkarlar var. E o zaman mesela Türkiye'nin e, şimdi bu çıkarlar dediğim şey öyle çirkin bir şey ki o zaman şöyle perspektifle bakılabilir bu anlattığım mantık içinde. Efendim bizim bir komşumuz işgal altında. Fena halde zaten ticaretimiz sekteye uğradı. E, İran'da da şimdi siz vuracaksanız bu da bizi sekteye uğratır. Olmaz demesi lazım değil mi Türkiye'nin bu durumu? Mesela. Evet onu da demiyor. Yani demek ki çıkarlar e, kimin çıkarları falan diye Biraz karışık bir durum. Bu politika işinden uzak dursak mı acaba ya? ben Çok anlayayım. geç olabilir ama <gülüyor> bence de mantıklı karar budur. Evet Irak'ta bombalı <gülüyor> saldırılarda. Beş kişi öldü <gülüyor> haberini <gülüyor> geçiyorum hemen. Hı <gülüyor> hı. Detay istiyor musun? İstemiyorsun Yok canım. Herhalde. İçki dükkanı yakında patlamış. Anladım. Normal. <gülüyor> Afganistan'da havan ateşi açılmış. Alasay bölgesinde ve yerel hükümet binasına hedef almış mermiler fakat hı hı. kadınların oturduğu bir eve isabet etmiş. Üç kadın ölmüş. Bunu da geçiyorum. Lütfen. Afganistan'ın doğusunda üç kadın öldü. E, nedense Pakistan ordusunun hava saldırısında siviller öldü haberine ne diyorsun BBC'den bu da orada 73 sivil evet. ölmüş ben nasıl olmuş onu anlamadım çok kolay olmuş yani sayı çok büyük olduğu için yani e, cumartesi günü yaşanmış olay ama BBC'de bugün var elimizde niye bu kadar geç çünkü bölgeye erişim güçmüş ya yani mermilerin erişimi geç geç olmuyor da haberin geliyor. erişimi geç. biraz daha zorlu. Evet. Böyle bir şey oluyor. Mermilerden mermiler haberlerden daha hızlı. Diyebiliriz, değil mi? Halde öyledir. Daha doğrusu e, hangi haber olduğuyla da bağlantılı galiba. Yani bu önemsiz bir haber olduğundan ve ölenlerin hiçbirisinin e, evet. özür dileyerek söylüyorum ama değeri olmadığından. Değil mi? Yani o perspektifin bir sonucu zaten bunlar taslamam. E, taslamam öyle evet. Köylülerin söylediğine göre diyor haber şöyle bitiyor. Pazartesi günü insansız Amerikan uçaklarının düzenlediği saldırıda da 13 kişi hayatını kaybetti. Buradaki da bağlacına dikkat isterim. Ya yani o saldırıda da 13 kişi ayrıca hayatını kaybetti diye devam eden bir haber. Yalnız e, ...Global Mail Gatesinden Sonya vermem'nın yazdığına göre sokaklar adam almıyormuş. Afganistan'da Kandahar'da e, ve bütün Afganistan şehirlerinde çünkü 4 sivilin öldüğü bir otobüs saldırısı oldu. Amerikan uçaklarının gene Amerikan askerlerinin Pardon uçaklarının değil dört sivili öldürüp 18 sekiz sivili de yaraladı. Müthiş bir şey varmış. Afganistan'da ayaklanma. Bu ilginç bir haber aslında. Hı hı. Savaş suçları durmadan savaş suçları işleniyor. Fakat bir yandan da iki başkan bir araya gelip e, müthiş başarılar kazandık diyorlar. Çok e, şey bir durum var yani. Bir garip Asimertik bir hal var. bir evet. durum var doğrusu. E, büyük bir e, Ayaklanmadan bahsediyor. Yani ayaklanma dediğim disyan değil ama protesto hareketleri dört bir tarafına e, yayılmış. Yani şeyler yakıyorlar, lastik yakıyorlar ve Amerika'ya ölüm diye bağırıyorlar. Afganlar bu işten biraz sıkılmışa benziyor ortalama sıradan Afgan vatandaşı. Sanki yani. Bu arada Usam Bin Laden ne oldu? Şu koridorda dolaşan sakallıyı mı söylüyor? O mu? <gülüyor> Gençleşmiş yahu. Ee, yani hani Afganistan onun için girilmişti ya. Büyük evet. bir tehlike vardı. Her an bir düğmeye basarak dünyanın yarısını... ...iki düğmeye basarak dörtte birini falan yok edebiliyordu. Ee, adam kendi yok oldu. Evet. Onu da bulacağız. Yok. Ekipleri de dağıttılar bulmak üzere. Özel ekipler kurulmuştu falan. Peki... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Velev ki bulamadık ne var diyorsun. Ne no, no olmuş yani. Savaş suçları işleniyor ve korkunç şeyde sahip çıktı biliyor musun? Robert Gates soruşturma yapılmayacağını söyledi ve olur böyle şeyler dedi. Gözlerime inanamadım ama sen de herhalde kulaklarına inanamıyorsun ya da kulaklıklarına. Böyle şeyler oluyor doğru yani bunların artık hani sıradanlaştığını da biliyoruz da... E yani Gates şey demiş. Obama Nobel ödüllü barış ödüllü Obama'nın yönetiminin savunma bakanı yani savaş bakanı diyelim. Robert Gates şey demiş. ABC haberlerine konuşmuş televizyonunda. Ve çatışma vardı orada demiş. Hani sesini de verdiğimiz görüntülerini de seyrettiğim 38 dakika mı ne sürüyor? Ben tamamını seyredemedim. Yani göz göre göre insanları öldürüyorlar. Ve üstüne üstelik arada kahkahalar, küfür, kıyamet filan. Bunu savunmuş. Ve şey demiş. Split second diye bir laf var biliyor musun onun? Yok. Yani bir salisede karar verilmesi, milis salisede karar geçmesi gerekir diyor. Hı hı. E, o zaman da halbuki e, yani kesinlikle hiçbir sivillerin orada, biz seyrettik hepsini sen de görmüşsündür. E, oradaki sivil gazeteciler falan hiçbir şekilde bir e, hasmane davranış yok, savaş yok. Oysa öyle diyor. Adam onu yaratmak zorunda ya Robert Gates ve e, şey diyor bu imajımızı bozar mı acaba demişler. Hayır. Com, combat situation diyor. Hı hı. Yani çatışmada olur böyle şeyler. Videoda Geniş büyük resmi göstermiyor diyor. Amerikan askerlerinin üzerine ateş açıldığını göstermiyor diyerek düpedüz yalan söylüyor koskoca savunma bakanı. Yani en azından benim seyrettiğim videoda seyrettiğim kadarıyla ben kısaltılmış versiyonunu seyrettim. 10-12 dakika final. 13 dakikalık. 10. Evet. evet. Öyle bir şeydi. Ama 38 dakikalık olanında tamamında da Amerikan şeyin, helikopterinden çekilmiş zaten. Ve şeyden hı hı. resmi kayıtlardan alınmış bir şey. Leak edilmiş, sızdırılmış. Kimse de seyredenlerin hiçbiri de en ufak bir ateş şeyi göstermiyor. Ama işte bu savaşın sisi diyor. Böyle şeyler olur diyor. Anında hareket etmek zorundaydılar bu insanlar. Ve biliyor musunuz gayet de iyi araştırdık diyor. Yani kapatıyorlar meseleyi. 22 yaşında bir genç kameramanla onun şoförünü ve yardımcısını, yardımcısını öldürmek üzere indiriyorlar. Çocuk iki çocuk yaralıyor, yaralanıyor ve 12 sivil öldü. Yaralıları toplamaya gelen bir e, minibüs vuruluyor falan filan. E, ama daha dün bir haber daha okumuştuk biz. E, o da e, askerlere komutanların neler söylediği üzerineydi. Kuralları falan. Boş verin. Siz işinize bakın, rahat ateş, ateş edin. Biz e, gerekeni yapacağız zaten sizi kurtarmak için. Merak etmeyin diyorlar. İşte aynen o oluyor zaten. Afganistan'da da siviller yolcu otobüsü paramparça ediliyor, öldürülüyor. New York Times'da da var bunun haberi. Yani New York Times'da da herhalde eleştirecek bir tarafı yok Amerikanın. Yani buldukça kendisine yönetime de ha davranıyordu bu savaş meselelerinde. O da söylemişler. Yani sivil yolcularla dolu otobüsü ateş açıyorlar. Bütün pencereleri paramparça ediliyor. Ve bazı yaralıları da öyle bırakıyorlar biliyor musun? Yani kanayarak bırakıyorlar ve bunu da savunuyorlar. Çok insan bazen Yorul, ...yorulabiliyor yani. Hı hı. Ama... ...işte 71 kişi... ...şeyde... ...filan feş mekan... ...Pakistan'da. Bir de Japon... E, ...gazeteci ölmüş Tayland'daki gösteriler sırasında. Ölen 20 kişiden biri mi? Evet. Oymuş. Böyle işte... ...durumlar... Barışa doğru giden bir durum yok ama barış konferanslarından, e, nükleer silahsızlanma zirvelerinden falan filan geçilmiyor bir yandan. E, ilginç bir durum. Tabii Türkiye mesela nükleer silahsızlanma, İran'la belki e, çıkmak üzere olan savaş falan pek bunlar yansımamış gazeteyere. Sarkis yanına ne oldu? 24 Nisan'da soykırım diyecek mi? Gibi harika bir gündemi var ki e, bu da bence kıyamet alameti sayılmalı. Fena halde. Neyse o da geliriz evet, herhalde şimdi. Geleceğiz şimdi aradan sonra zaten bir de şeyi de söyleyelim ki bir daha geri dönmek zorunda kalmayalım. Devrik Kırgız Devlet Başkanı teslim olacağını istifa edebileceğini pardon söylemiş. Hatta teslim de olacağını da söylüyor ve diyor ki yalnız malına, mülküne ve canına garanti istiyor. Yani mallarına, mülklerine el konmayacağı garanti verilirse... Yeni hükümetle görüşmeye hazır olduğunu söylemiş. Bu işin bir mal pazarlığına dönüşmesi seni etkiliyor mu? Ee, ya başka hiç pazarlık olduğunu düşünmüyorum baştan beri. Açıkçası. Yani neyi pazarlık yapacaklar ki zaten? Manas üstü de kalacakmış. Tamam. Ya o zaman bir, şey sorun bir sorun yok. Yeni hükümete selam durabiliriz. Yeni hükümet üstelik hani Rusçu filan derken değilmiş. Manas üstü daha açık kalacak diyor Roza. Yani bu Amerikan darbesi mi Rus darbesi mi olduğu anlaşılamadı bir tek. Belki ortak yapmışlardır. Bu bir de aslında ben daha çok şu Kırgızistan üstünden onu düşündüm çok. Kimle konuşsam kimse Kırgızlardan bahsetmiyor. Ya Amerika'dan bahsediyor ya Rusya'dan bahsediyor. Ya insanlar miniciz, hiçbir önemimiz yok ve birer çöplük yığınıyız. Aslında yukarıda birileri bir şeyler yapıyor ve biz de bu durumları yaşıyoruz hiç de öyle olmadığına dair gayet iyi bir örnek aslında Kırgızistan'da olan. Ee, insanlar bir şeyler yapıyorlar ve hayat değişiyor. Bu kadar net. Ama tabii anlamak isterseniz diye de bir ikinci kısmı var ki o kısmı çok çetrefilli oluyor zaten işin. Evet enerji yollarının yani dünyanın şah damarı olan yerde oldukları için enerji yolları üzerindeler. Neyse ki işte eğer Pentagon haklıysa. ...bambaşka savaşlar olacak... ...2015'e kadar... ...2012'ye kadar... ...petrol daralması... ...hat safhaya gelirse... ...2015'te de muazzam bir açık verilirse... ...zaten o zaman sadece... ...Kırgızistan'dan bahsetmiyor olacağız... ...bence... ...başka boğazlaşmalar da... ...görebileceğiz diyorum... Ben de. ...ama burada duralım... ...ve sonradan da... ...şeylere bakalım... Yerde sürüklenen insanlık haberleri var Türkiye'den. Ee, Türkiye e, atılan yumruk meselesi var. Ahmet Türkiye atılan yumruğun ardından epey e, pek çok ilde gösteriler falan filan oldu. E, onlardan da bahsedeceğiz zaten. E, bu gösterilerden birinde de yine Hakkari'de e, ciddi çatışmalar da yaşandı onlarla ilgili de çeşitli gazetelerde aslında bugün e, vicdanları epey yaralayan bir nokta 14 yaşında bir çocuğun yine gözaltına alınması var bir de çok çarpıcı bir haber var 12 Eylül'de darbe sırasında Mamak askeri cezaevinde görev yapan bir hukukçu adli müşavir genel kurma hukukçu asker tuğgeneral çubukluğunun bir işkence davasında sanık olarak yargılandığı da ortaya çıkmış aman Allah'ım ama ona da bakarız açık kastı Radio grubundan Jack and Jill dinledik. Bu grubun basçısı ve aynı zamanda vokalistlerinden Jay Knight'ın doğum günüydü. 1952'de Los Angeles'ta bugün doğmuştu. Onun için çaldığımız bir parçaydı. Jack and Jill, Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com, Açık Gazete. Bu arada da Orhan Veli'nin 96 yıl önce öldüğünü de Şair Orhan Veli'nin söylemiştik ki girişte Saatli Marif Takvim'den de okumuştuk. Şimdi ondan bir şiiri dinleyelim. Akşam üstüne doğru kış vakti bir hasta odasının penceresinde. Yalnız bende değil yalnızlık hali. Denizde karanlık, gökyüzüde. Acayip kuşların hali Bakma Fakirmişim Kimsesizmişim Akşam üstüne doğru Kış vakti Benim de sevdalar geçti başımdan Şöhretmiş Kadınmış Para hırsıymış Zamanla anlıyor insan dünyayı Ölürüz diye mi üzülüyoruz ne ettik, ne gördük şu fani dünyada kötülükten gayrı? Ölünce kirlerimizden temizlenir. Ölünce biz de iyi adam oluruz. Şöhretmiş, kadırmış, para hırsıymış. Hepsini unuturuz. Evet, ölüme yakın şiiri Orhan Veli Kanık'tan 96 yıl önce doğmuş olan... E 14 Nisan 1914'te doğmuş olan Orhan Bey'den ölüme yakın adlı şiiri Müşfik Kenter'in okumasıyla dinledik ve dinlettik. Evet devam edersek Türkiye atılan yumruk epey ortalığı adam akıllı birbirine kattı diyebiliriz. İsmail Çelik yumru atan tutuklanmış bir anlık öfkeyle yaptım demiş çok pişmanım deyip özür dilemiş. Adeti değişti mi? aslında e, da diyebiliriz herhalde yani daha doğrusu dün verdiğimiz sesler vardı e, orada e, a, arkadaşları diyeceğiz herhalde çünkü aslında bir protesto vardı. Patronu vardı ve arkadaşları protesto patronu e, gayet hani e, mutluluk gurur falan gibi böyle garip e, ruh halleri içindeydiler. E, aslında bu ifadeyi verdi mi, vermedi mi, ne dedi ne demedi tabi bunları bilmiyoruz. Ama e, Türk halkından özür dilemiş. Herhalde Ahmet Türk'ten özür dilemesi gerekiyor. Türk halkından değil ama... E, Kürt halkından da özür dilemesi gerekiyor bana sorarsa. Değil mi? Aslında çünkü e, en nihayetinde bireysel bir saldırı değil bu. Çünkü ikisi arasında bir husumet yok. Tanışmıyorlardı anladığım kadarıyla. Evet... Ee, ama mevzuyu kavrayamamış herhalde bu bir iyi niyet şeysi bir yandan da e, bir diğer garip yan hakikaten e, bütün bu hasta ruhlu dedikodu durumları nasıl yayılıyor ya dair bence ilginç bir ipucu dün e, yine arkadaşları şey diyorlardı Mardin'de askerliğini yaparken geçirdiği kötü günler falan evet. e, Kıbrıs'ta yapmış askerliğini bunun bir önemi var mı derseniz bence yok sonuç olarak ama e, hani ...ırkçı dedikodu sistematiği... ...ve bu gazlama mantığı ne evet. şekilde... ...nasıl işliyor? Tabii, tabii. Onu görmek açısından önemli. Yani bir de hakikaten... ...şeyi de önemli söylemek gerekiyor. Seçilen hedef de... ...insanı hakikaten... ...normalin ötesinde... ...öfkelendirip... ...zedeleyecek bir hedef. Çünkü Ahmet Türk... Gere, bütünüyle yani başından geçenlerle geçmişiyle ve e, duruşuyla herkesin saygısını hı hı. kazanmış siyasi lider sıfatına layık e, gördüğü öyle bir hissiyat var. Benim içimde en azından öyle var ve kiminle de görüşsem konuşsam Aynı hissiyatı paylaşıyor. Barış için çalışan, barış için de hakikaten ömür vermiş insanlardan bir rahmet Ve başından o Diyarbakır Hapishanesi denen cehennemde de akıl almaz korkunçlukta şeyler geçmiş. Çok mağdur olmuş, mağdur edilmiş. Hatta daha geçenlerde de torununun yargılanması evet. haberini de verdiğimiz bir insan... Evet böyle bir olay var yani kasten yaralama suçundan tutuklanmış ve Türk halkından özür dilemiş ama ben bir anlık öfkeyi de anlayabilmiş değilim yani orada yapılan. İfadesinde şunu söylüyor e, ne olduğunu merak ettim adliyenin hepsi zaten merakla e, başlıyor bütün bu ifadeler nasıl oluyorsa. Dünyada hiçbir şey gördüm. merak etmeyen. Bu insanla hiçbir şeyi merak Adliye Addenin kalabalığı merak ediyor. Bir de inşaatlardaki ağır makineleri merak ediyorlar seyrediyorlar. Ee, kalabalık niye orada diye gitmiş bakmaya e, konuşan kişinin e, memleketi bö bölenlerin savunucusu olarak konuşuyor olabileceğini düşünmüş. ve ondan sonra gözü kararmış falan gibi e, herhalde psikiyatri servisine mi yatırmak lazım bu durumda. Yani anlattığı durum çok sağlıklı bir tablo değil bir yandan. Ama tabi anlattığının gerçek olduğuna inanırsanız diye de ikinci bir kısmı var. Orası evet. ayrı. Peki olayın konuşulacak sayısız yeri var ama... ...yani öncelikle işte e, başbakan telefon etmiş değil mi? Başbakan telefon etti. Aslında e, Cumhurbaşkanı Gül'ün e, bile dünkü konularından biriydi bu. Tasip edilemez olarak nitelendirdi Ahmet Türk'e atılan yumruğu. Ve daha Ve, iyi korunmalıydı diyor... Bu daha iyi korunmalıydı kısmı Cumhurbaşkanı Gül'ü bağlamasa da hükümeti ve özellikle İçişleri Bakanlığı'nı yoğun bir şekilde bağlayan bir durum. Çünkü güvenlik gerekçesiyle bir davayı Muş'tan Samsun'a, niye Samsun orası da belli değil. Alıp ardından da polislerin gözleri önünde hiçbir müdahale olmadan bir saldırı gerçekleştirilebiliyor. Evet bu tabi Cumhurbaşkanı'nın bunu söylemesi hükümete yönelik senin de dediğin gibi bir şey. Ama bizzat Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın da son derece aslında bence iyi bir değerlendirmesi var. Selahattin Demirtaş'la görüştükten hemen sonra yaptı bu açıklamayı zaten. Ve ee, şey diyor yani emniyet güçlerinin gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Büyük bir güvenlik zafiyeti var diyor. Yani bu o zaman ama bu bunlar çok doğru gibi görünen şeyler insana Oraya bir dava nakledilmiş ve davanın duruşması yapılacak herkesin ilgisini çeken bir duruşma olabilir ki karşıt gruplar gelebilir ve gösteri de yapabilirler. Katılacak insanların siyasi kimliği de belli. Bir gün önceden sayın Türk ve arkadaşların Samsun'a geldiğini herkes biliyor. Bu durumda demiş bir ilkokul talebesi bile hangi tedbirlerin alınması gerektiğini nasıl bir eylemle karşılaşacağını düşünmesi gerekir. Yani bizim temennimiz Türkiye'de herkesin saygınlığını kazanmış bir siyasetçi olarak Sayın Ahmet Türkiye'ye yapılan bu saldırı hem son olsun hem de böyle bir saldırıyı düşünen, tertipleyen ve tetikleyenler cezalarını görsen görsünler onu sevenlere camiasına ve bütün milletimize geçmiş olsun diyorum demiş. Söz olarak inerdeyse kusursuz yok. bir evet. şey ama bunun gereğinin... ...işte valilik bir emniyet müdür yardımcısı ve bir emniyet amirini ilk planda görevinden aldı. Olay soruşturuluyor da demiş. Ama bunun devamı işte çok önemli şimdi herhalde. Ee, aslında tam da bu devamı ile ilgili dün e, salıydı biliyorsunuz. Grup toplantıları da yapıldı. BDP'nin grup toplantısından bir başka haberle daha KCK operasyonları sonrası olanlarla ilgili de bahsetmek gerekecek. Ancak e, öncelikle bu konuya dair... E, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar var eş başkanın. Ee, bir kere Samsun halkının günahı yok ama duruşmanın Ankara'ya da biz artık fayda görüyoruz diyor ee, Demirtaş. Ee, çünkü olan biten çok net bir sıkıntı yarattığı da çok açık. Ee, bunun yanında iki tane e, amir ve işte e, polisi görevden alarak bu işi çözümleyebileceğinizi düşünüyorsanız bu böyle bir şey değil dedi valiyle ilgili istifa e, çağrıları devam ediyor. Daha doğrusu görevden alınmasıyla ilgili. E, ve şöyle bir tespitte bulundu e, Demirtaş. Devlet katili korumayı, Türk'ü korumaya yeğlemiştir. Muş'tan Samsun'a alarak davayı. Ki buradaki tercih çok açıktır. Asıl sıkıntılı tarafta bu dedi. Ve bundan sonrası için hükümetin sınavı olduğunu da söyledi zaten. Hükümetin bu sınavı başarıyla vermesini istiyoruz. Dedi. Evet. Ayrıca da işte Barış ve Demokratik Çözüm Platformu diye bir şeyde yaklaşık 2000 kişi diyor Biyanet'in haberinde de Ahmet Türk'e saldırıyı protesto etti diyor Samsun'da uğradığı saldırı Ahmet Türk'ün Taksim'de protesto edilmiş durumda e, Taksim'deki protestolar epey gergin geçti e, tam da anlayamadığım bir şey oldu çünkü artık eski hani 2 sene önce olsaydı daha anlaşılabilirdi çünkü e, Beyoğlu'nda yürüyüş yapmak yasaktı biliyorsunuz Yürümüyordu. E, son iki yıl içinde bu kırıldı. Bir şekilde bu e, pek çok aktivistin de çabasıyla kırılan ve e, değişen bir durum oldu. Artık Beyoğlu'nda yürüyüş yapılabiliyor. Ancak galiba Kürtler yapamıyorlar gibi bir sıkıntı var. E, Beyoğlu tamamıyla e, koca bir abluka altındaydı. Dün e, basın açıklaması yapılırken de e, Galatasaray'a yürümek istediği grup Galatasaray yürünmesine izin verilmedi, ee, bir süre oturma eylemi yapıldı, polisler gaz maskelerini taktı, panzerlerin uçları e, basın açıklamasına gelenlere döndü derken e, bir süre sonra basın açıklaması Taksim Meydanı'nda yapıldı ve dağılındı. Ancak tabii niye yürünemedi, niye Galatasaray'da yapılamıyor falan o kısımları herhalde bir güvenlikle ilgili sıkıntı vardı diye e, yorumlamayı tercih etmek daha doğru e, sadece İstanbul'da olmadığı gösteriler pek çok yerde oldu. Ancak bence en tatsızlarından biri Samsun'da olan gösteri. E, çünkü Samsun'da, e, Samsun'da olan saldırıyı protesto etmek isteyen gruba da saldıran başka grup oldu yine. Burada Samsunluk meselesi mi var? Türklük ve Samsunluk. Umarım o kadar sığdır. Çünkü e, yoksa ırkçılık meselesine geleceğiz ki o çok daha tatsız bir mesele. Hani öbürsü eble mesele olarak kalabilir böyle. Irkçılık e, biraz daha farklı olur. Grup kim? Onu bilemiyoruz. O yüzden bir şey de demek çok kolay değil. E, grup, grup, grup diye geçtiği için hep bu özneler. Bulamadım ben kim olduklarını. Evet. Ama tabii e, asıl e, bugün hem e, radikal hem de taraf gazetelerinin çok benzer bir manşetle söylediği şey de şu. Hakkari'de Ahmet Türkiye'ye yapılan çirkin saldırıyı protesto gösterisine katılan 14 yaşındaki bir çocuk, H.K. 5 polis tarafından annesinin gözleri önünde, öldüresiye gözleri dövün. önünde değil, elleri içinde hatta evet. daha da kötüsü. Yerlerde sürüklendi diyor ve ondan sonra da insanlık sürükleniyor ya da insanlık yerde sürükleniyor diye manşet atmışlar ve fotoğraflarını da vermiş. 2 çarpıcı, gerçekten çarpıcı fotoğrafla Radikal Gazetesi meseleyi Tespit etmiş İHA'nın fotoğrafları bunlar aslında. Hakkari'de oluyor bu iş. Yani BDP Ahmet Türkiye yumruklu saldırıyı kınamak için basın toplantısı yaptı. Ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde olaylar çıktı. Bu arada polisler eski belediye başkanı Kazım Kurt'un 14 yaşındaki oğlu Hatip Kurt'un üstüne çullandı. Anne Güllükurt çocuğu korumak için çırpındı. Polisler çocuğu fena halde hırpaladı. Güllükurt da şöyle anlatıyormuş. Bırakın diye yalvardım. Hastaneye götürürken de tartaklayıp hakaret ettiler diyor. Ee, zaten olaylar hani kamera önünde gerçekleştiği için bir garip de e, durum. Baya işte 5 kişi 14 yaşında ufacık bir çocuğu ağzı burnu kan içinde çekiştirerek e, sürükleyerek götürmeye çalışıyorlar. Annesi ise bir diğer ucundan tutmuş. Çocukla birlikte sürüklendi bir süre. E, ardından yerde kaldı annesi. Ve e, polisler daha hızlı hafiflemiş olan bedeni götürmeye başladılar. Sürüye sürüye. Annesi de peşlerinden çocuğun ayakkabıları elinde e, ağlaya bağıra koşturuyordu. Yani bunun e, kabul edilebilir bir yanı var mı? Hakikaten e, bu da normal bir uygulamadır, prosedürdür diyebilir miyiz? Emin değilim. Yani şöyle bir fotoğraf var ki burada hakikaten insan ne diyeceğini kestiremiyor ee, e, annenin elinde bir çift ayakkabı kalmış oğlunun ayakkabıları. Yani. Bu arada Yüksekova <gülüyor> haberin bilmiyorum. yani hakkarinin e, önemli haber kaynaklarından biri Yüksekova Haber.com e, verdiği habere göre e, çocuk okuldan dönmekte imiş ve e, bu arada polislerle karşılaşmış e, böyle de bir durum var ayrıca. Okuldan Ben annesi de şey diyor işte olayları gördüğüm için okuldan almaya gittim zaten diyor. Bu sırada bir baktım çocuğumu polisler almışlar. Çocuğumu kurtarmak için polise yalvardım ancak vermediler. Beni ve çocuğumu hastaneye getirdiler. Yine hastaneye getirilişimizde bile beni tartaklayıp hakaret ettiler. Çocuğum şu anda hastanede tedavi görüyor diyor. Evet annesinin adı Güle. Çocuğun ağzı burnu e, ciddi anlamda şiş. Hani bütün darp kan, içinde. Kanlar akıyor ayrıca. Daha yakın fotoğraflar da var Yüksekova Haber'de. E, yani e, belli ki yumruklanmış bol bol falan filan. Bir de tabii polis deyince e, şimdi dinleyiciler, e, televizyon seyretmemiş olanlar, bu fotoğrafları gazetelerden de görmemiş olanlar varsa onlar için de hepsinin sivil polis olduğunu da söyleyelim. Yani sivil ol, polis deyince insanın aklına işte... Kalsuk Hemen yanlarında kuvveti. kamera görüntülerinde çevik kuvvet polisleri Bunlar falan var ama çevrelerinde bunu ama. Bunu yapanlar bu sivil polisler. sivil polisler hepsi. Bu arada Hakkari'deki olaylar sırasında yüzüne de gaz bombası isabet eden bir kişi var. O da ağır yaralanmış çünkü doğrudan suratının ortasında patlamış gaz bombası. Ee, bu da bir diğer önemli olaylardan biri. Bu arada iki saat boyunca ambulans beklemiş bu şekilde falan filan diye de devam ediyor haber. Ee, Hakkar Valli'yi altısı polis dokuz kişinin yaralandığını da gözaltı olduğunu açıklamış. Evet yani bu endişe verici bir yükseliş. Çok endişe verici bir yükseliş var. İşte operasyon bir yandan sınırda araçların gittiği bir, bir sürü şey taşıdı malzeme taşıyan araçlar durmadan o bölge sınır bölgesinden gelen e, operasyona yönelik haberler yükselirken bir yandan da böyle yerde sürüklenen insan manzaraları e, endişeyi artıracak bir durumda günlük gazetesi de kesintisiz eylemdeyiz diye bir manşet atmış 1458 arkadaşlarının tutuklandığını hatırlatmış BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve kesintisiz bir kampanya başlatıyoruz. Arkadaşlarımız çıkıncaya kadar her yer demokratik tepki alanıdır demiş. Bir yıldır iddianamesi hazırlanmayan e, içeride olan insanlardan bahsediliyor ki e, bu da zaten artık e, hukuk sistemimizin sıradan durumlarından biri. Eğer örgüt davasından içerideyseniz zaten önce bir içeri alınıyorsunuz ondan sonra devamına bakılıyor. Yani sadece Ergenekon'la ilgili değil bu duyarlılık üstüne üstlük büyük ihtimalle 80 öncesini bilemeyeceğim ama 80 sonrasında standart hali herhangi bir şekilde örgüt davası içinde olduğuna karar verdiyse mahkeme yandı gülüm Keten Elva durumu ağır ceza DGM vesairelerin standart sonuçlarından biri. Ancak da buradaki durumla ilgili 1500 kişinin bir partiye üye içeride olması nasıl açıklanabilir iyicene karışık bir hal alıyor. Üstüne üstlük hiç olmuyormuş gibi onlar içerideler. Bunlar haber de olmuyor genellikle. Evet diğer haberleri de 9.30-10.00 arasında bırakmak üzere ayrılalım herhalde. Yani yalnız vereceğimiz haberlerden biri işte Taksim'de 1 Mayıs olacağı 33 yıl sonra ilk kez sınırsız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları açıldı Taksim Meydanı'nın haberine bakarız bir de Dalanın Bedreddin Dalanın bir numaralı sanık olarak bir 1100 sayfalık bir iddianame de e, bu eleml isticaile mücadele eylem planı iddianamesinin yazımı tamamlanmış ondan bahsedeceğiz bir numarada ha bir de önemli hukuki gelişmelerden bir daha var İlhan Selçuk'un e, e, İlhan Selçuk'un Ergene savcıları ile ilgili idaname ile ilgili açtığı dava sonuçlandı. Ee, bu ve da çok İlhan önemli Selçun hakikaten hukuken. Kaz kazandı. Evet. Bunun bu sonuçları haberde... ve bu olayla ilgili de e, konuşacağız. Dokuz buçuk'tan sonra. Evet. Açık kaste. Ayşe Buğra ve Çağlar Keder'le Sosyal Politika Forumu'ndan. Günaydın Şey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün KESK-AR <gülüyor> kamuda güvencesiz çalışma yaygınlaşıyor diye bir rapor var. Biraz ondan bahsedeceğiz herhalde. ...şeyden bahsetmek istiyorum... Hı hı. ...bu keskin raporu vesilesiyle... E, ...kamuda çalışmadaki... ...değişikliklerden bahsetmek istiyorum... ...bu çok... ...insanları çok fazla etkileyen... ...çok önemli bir değişme ve çok az konuşuyoruz... ...üstünde... ...bir de gene buna bağlı olarak... ...eğitim senin bugünlerde gündeme... ...getirdiği... ...okulların satılması hı hı. ile ilgili... E, ...haberlerden bahsetmek istiyorum... ...yani... Ee, bu da enteresan bir şey. Ee, 2009'un sonunda yapılan yeni bir düzenleme, e, TOKİ'ye sadece arazilerin değil, binaların da devrini öngörüyor. Ve bunların arasında okullar var. Yani bunların geliştirilmesi, işte ticarethane, iş yeri veya turistik tesis haline getirilmek üzere e, TOKİ'ye devre söz konusu sen bunu e, gündeme getirip e, bu işin vehametini anlatmaya çalışıyor. E, bu kamuda olanlar, kamudaki bu gelişmeler, e, işte bütün hayatın ticarileşmesinin... E, ...kamu hizmetlerine ve kamu çalışanlarına nasıl yansıdıklarıyla ilgili konulardan biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Ee, Öncelikle dedi, kamu, keskin raporuyla mı başlayalım? Keskin raporuyla başlayalım. Hı hı. Tabii sizin biraz önce bahsettiğiniz bu Samsun'da olanlar, Hakkari'de olanlar falan o kadar çarpıcı şeyler, o kadar insanın e, sarsan şeyler ki hani bu tür olaylardan bahsetmek zor oluyor. Yani geride kalıyor. Evet ama, ama... Ma maalesef bu şizofreni her gün yaşadığımız için biz hemen kopup. <gülüyor> evet. Ee, ama bunlar da insanların hayatını çok etkileyen şeyler. Ee, ben... E, Bununla ilgili olarak biz bu konuları derslerde, işte e, araştırmalar bağlamında çok konuşuyoruz. E, Richard Sennett'ın e, bazı çalışmalarını çok kullanıyoruz. Bunlar Türkçe'ye çevrildi. Bir tanesi karakter aşınması diye bir kitap. Bu neoliberal dönemde günümüzde çalışma hayatının değişmesinin, ee, ...insanları nasıl etkilediğiyle ilgili bir çalışma... ...diğeri de Yeni Kapitalizmin Kültürü diye bir kitap zannediyorum... ...ayrıntıdan çıktı ikisi de... ...ve şey, e, hakikaten içinde bulunduğumuz dönemi... ...ve bunun insanlar üzerindeki etkisini çok iyi anlatan e, şeyler bunlar... E, e, ...çalışmalar... E, ...keskin çalışması da e, biraz buna karşı direnme gerekliliğiyle ilgili... ...ve şunun üzerinde duruyor kadrolu düzenli bir işi olan iş güvencesi olan insanların sayısı kamuda gittikçe azalıyor bunun yerine sözleşmeli geçici hani e, şeyse e, e, hayatının gidişi belirsiz insanlar gelmeye başlıyor kamuya evet. e, ve bu e, işin şey tarafı acayip tarafı böyle esnekleşme işte özgürlük Esneklik özellikle iyi bir kavram olarak, güzel bir kavram olarak esneklik olarak bize dayatılıyor. Ve aslında kabul etmemiz ve istememiz ve hani iyi bir şey olduğunu düşünmemiz gereken şey güvensizlik, güvencesizlik. Yani güvencesiz olacaksınız, bugün çalıştığınız işin yarın olmamasını kabul edeceksiniz... Geleceğinizin garanti altına alınmış olduğunu, işte sağlık haklarınız olduğu, emeklilik haklarınız olduğunu düşünmeyeceksiniz. Olmadığını düşünmeyeceksiniz daha doğrusu. Ve bütün bu belirsizlik, güvensizlik ortamını özgürlük olarak değerlendireceksiniz. Hiçbir şey size bağlı değil, siz de hiçbir şeye bağlı değilsiniz. Şimdi bu Richard Sennett sözünü ettiğim kitaplarda bunun üzerinde çok durdu ve bunun insanlara ne yaptığını bu dayatmanın bu tırnak içinde özgürlük dayatmasının insanlara ne yaptığını çok anlattı. Ve bu keskin gündeme getirmeye çalıştığı şey de bu zannediyorum. Bu bu, bu zannediyorum ve bu çok önemli. Tabii şey düşünürseniz bu neoliberalizmin büyük ideologları hani Ulrich Beck, işte şey Anthony Giddens ...daha böyle gelişmekte olan... ...ülkelerde çalışan Dösoto gibi biri... ...bunlar hep... ...güvencesiz çalışmayı... ...hani günü gününe ekmeğini kazanmayı... ...ne yapılıyorsa yapılsın... ...yani bu bir memur da olabilir... ...işte sokak satıcısı da olabilir... ...ama ekmeğinizi günü gününe... ...kazanmanız ve iş yerinize... ...bağlı olmamanız... ...güvencesiz olmanız... ...bir böyle güzel bir şeymiş gibi... ...hani iyi bir şeymiş gibi... ...özgürlükle ilişkili bir şeymiş gibi gösterildi ve dediğim gibi bu neoliberalizmin ideologları buna çok büyük katkıda bulundular. Verdikleri örnekler genellikle hani çok parlak akademisyenlerin hayatlarından örneklerdi. Hani bir sömestr Avrupa'da çalışıyorum, bir sömestr Amerika'da çalışıyorum falan gibi. Ve bu neredeyse hani mevsimlik tarım işçilerinin durumuna örnek olarak gösterildi. Hani herkesin aynı şekilde bundan mutlu olması bu özgürlük Planların bile bu durmadan yer değiştirmekten nasıl e, rahatsız olabileceklerini ve karakterlerinin bundan nasıl etkilenebileceğini etkilenebileceğini anlattı senin. Sadece şey değil ne? E, i̇şteki durumla ilgili bir şey değil. Aile hayatını da etkiliyor, dostlukları da etkiliyor, arkadaşlıkları da etkiliyor. Böyle hiçbir şeye bağlı olmayan e, hiçbir güvendiği şey de olmayan bir insan grubu. Bu ne demek? Bunun onu üzerinde... da insan denebilirse. Tabii. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Yani e, şey siz hiç kimseye bir e, bağlılığı yok. Hani e, kimseyle ilgili sorumlulukları yok. Ve bu şeye de yansıyor tabii aile hayatına da. Senat bunu şey olarak kullandı. Hani bürokrasi zamanımızda çok kötü bir kavram olarak kullanılıyor ya. O büyük fordist işletmeler hani modern işletmeler çok kötü şeyler olarak görülüyor ee, Ama bunun karşısında elimizdeki de bu bu esneklik ve bu tırnak içinde özgürlük. Bu ne demek? Şimdi bu öğretmenlerin durumunda çok e, etkili olmaya başladı. Eğitim sen bunu durmadan gündeme getiriyor sözleşmeli öğretmen kavramı. Bu sözleşmeli öğretmen denen öğretmenin mesela, Öğrencileriyle ilişkileri nedir? Ee, benim bir öğrencim, kendisi de Sen üyesi olan bir öğretmenlik yapan bir öğrencim, e, mülakat yaptı öğretmenlerle. Ve bu durumun onları nasıl rahatsız ettiğini anlattı. Mesela çocuklar öğretmenlere soruyorlarmış. Öğretmenim siz gidecekmişiniz, ee, Bizi bırakacak mısınız? Senin sonuna kadar burada mısınız? Şimdi... <gülüyor> Bu soruları düşünün bir de yani çocuğun öğretmenle kurması gereken ilişkiyi düşünün. Böyle bir şey ortam. Yüzer gezer ortam. Evet yani ben bugün sana bunları öğretiyorum. Yarın olmayacağım burada. Diyeceksiniz çocuğa. Evet. Sen de alışacaksın. Hani yeni de uyacaksın. Ondan sonra kimseye bağlanmamayı öğreneceksin böylece. Bu da en iyi şey. İnsana olabilecek hayatta. Yani e, böyle bir durum. Tabii bu bunun insan üzerindeki etkisi üzerine hakikaten çok düşünmek lazım. Çok gerçekten ciddi düşünmek lazım. Ve bunun iyi bir şey olarak hani öteki türlü işte memurlar şey oluyorlar, pembelleşiyorlar. Memur zihniyeti diye kötü anlamda kullanılan bir şey var mesela. Bu belirsizliğin, güvensizliğin bizim bu memur zihniyetinden kurtulmamıza yardım edeceği düşünülüyor bunların anlamı nedir ve bize ne yapıyor? bu Bunu düşünmek lazım. Keskin raporuna bu vesileyle bakmakta fayda var. Yani bu gözle bakmakta fayda var. Diye evet, evet. düşünüyorum. Esas olarak yani kadrolu çalışan sayısının azalmakta evet. olduğuna dikkati çekiyor değil mi raporda? Evet. evet. Güvencesizlik yaygınlaşması, bütün kamuda bir güvencesizlik yaygınlaşması ve şunu da söylüyor rapor. Yani benim söylediğim gibi bu hizmet verenle hizmet alan arasındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor? Yani öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor? Sağlıkta sağlık çalışanlarının e, taşeronlaşması sağlığa bu tür güvencesiz ilişkilerin gelmesi, hastayla doktor arasındaki, hastayla sağlık hizmeti veren insan arasındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor? Bunların üzerinde düşünmek gerektiğine de işaret ediyor rapor. Yani e, bu, bunlar da çok önemli şeyler. Çünkü artık aldığımız sağlık hizmetini, veriliş tarzı, mesela sağlık hizmetinin öyle değişti ki, eğitim hizmetinin veriliş biçimi öyle değişti ki, bu... Hizmetin e, içeriğini aldığımız hizmetin niteliğini etkilememesi imkansız bunun. Bu durumda bunların üzerinde hiç düşünmüyoruz. Yani öğretmenlerin güvencesiz çalışır, hani neredeyse böyle hani ameli pazarından toplanıp ameli pazarına bırakılmış insanlar haline gelmeleri, çocukları nasıl etkiler, öğrencileri nasıl etkiler? Mürekkep evet, iki, düşünmüyoruz. İkinci iki numaralı grafikte bu raporda görülen de mesela 2007 ile 2010 arasındaki üç yıl içinde 20 binden 74 e yaklaşık çıkmış olması sözleşmeli öğretmen sayısının bu da epey Çok yani, ciddi, ciddi, ciddi bir de. gidişe işaret ediyor olmalı. Evet. Çok ciddi ve bunun mantığı yani bu. Bunu bu şekilde, bu hale sokmalarının mantığı tam piyasa mantığı. Yani e, e, biz burada hep konuşuruz. Emeğin bir meta olarak görülmesi, öğretmenin emeği de bir meta olarak görülüyor. Hani lazım olduğu kadar pazardan alırsınız, sonra pazara bırakırsınız. Yani e, şey değil, böyle bir okul, öğretmen, öğrenci özdeşliği, bunların oluşturduğu bütün e, ve bunun içinde yapılan işin niteliği, ...bütün bunlar dikkate alınmıyor. Evet, veri, evet. Verimlilik... Evet, evet. ...kriteri var sadece. Mesela o bu adam... öğrencinin yaptığı ödevde... ...şey de diyorlardı... ...öğretmenler... ...durmadan bir takım şeyler ölçüyoruz... ...performans ölçümleri... ...kendi performans ölçümlerimiz... ...çocukların performans ölçümleri... ...ve böyle hayatımız form doldurmakla geçiyor. Yani ya hani bürokrasi azalacak da... ...piyasa genişleyince... Den tersine bu performans ölçümü ve piyasa mantığına göre tanımlanmış bir etkinlik ölçümü bütün her tarafı kaplıyor. Ve bu mantık başka şeylere de yansıyor. Mesela Türkiye'de hükümet eğitime yaptığı yardım, yatırımı azaltmaya çalışıyor. Yatırımlar da azalıyor zaten. Ve bunlar şey kanalize ediliyor, delilere ve sivil toplum kuruluşlarına. Yani onlardan bekleniyor bu işlerin yapılması. Şimdi bu da öğretmeni çok acayip bir durumda bırakıyor. Şimdi öğretmen işine gelecek, hani kaloriferler yanacak, sular akacak, elektrikler e, yanıyor olacak. E, sınıfa girip çocuklarla belirli bir ilişki kurup o ilişkinin içinde işini yapacak. Hayır, böyle değil. Artık böyle oluyor zannediyorsanız böyle değil e, okullarında. Elektriğin yanıp yanmaması kaloriferin yanıp yanmaması artık şeyin sorumluluğu değil. Bakanlığın sorumluluğu değil. Yanmayabiliyor. Ödenekler kesildiği için faturalar ödenemiyor. Okullara işte şey geliyor. Elektrik kesintileri geliyor. Bunun için öğretmenler işlerinin yanı sıra velilerden katkı toplamaya uğraşıyorlar. Evet. Bu da tabii ayrı bir Yara halinde kim bilir kaç zamandır devam ediyor. Kaç zamandır devam ediyor ve o kadar tuhaf bir şey, o kadar tuhaf şeyler oluyor ki... ...bir ara e, özel sınıflar vardı kamu okullarında. Fazla para veren velilerin çocuklarını bu özel sınıflara koyuyorlardı. Ve bunlar yoksul mahallelerdeki okullarda oluyor. Yani şey insanlar bunlar. Dar gelirli insanlar, yoksul insanlar bazen. lira liralar çocuğun işte daha az öğrencinin olduğu... Bilgisayar imkanları daha geniş sınıfta okusun. Böyle şeyler oluyordur. Şimdi bunlar devam ediyor mu bilmiyorum. Çok konuşuldu üstünde. Fakat şöyle bir şeyin devam ettiğini biliyorum. İçi uygulaması yapıyor okul. Yani bu dersten sonra bazı çocuklar aynı öğretmenin gözetiminde okulda kalıp çalışabiliyorlar. Bunun için para alıyor. Evet. Üşlemiyor musun? Bunun için para alıyor ve parasını veren çocuk, aile, parasını verebilen ailenin çocuğu öğretmeniyle beraber iki saat daha fazla geçiriyor daha küçük bir sınıfta. Çok ilginç. Eskiden yani daha benim gençliğim zamanında etüt bir ceza olarak kullanılırdı. Sınıfta evet, ku konuşanlar evet. de, etüde yani, kalırsın derdi. Şimdi hı. bir ayrıcalığa dönüşmüş anlaşılan. Hem de ciddi bir ayrıcalığa dönüşmüş. Ve aileler bunu, veremeyen aile oluyor tabii. Veremeyen aile oluyor ve aynı sınıfta okuyan çocukların bazıları ekonomik durumlarından ötürü ötekilerden daha dezavantajlı durumda kalıyorlar. Bu kabul ediliyor. Evet. Şimdi bu ticaret mantığının her tarafa yayılması öyle bir hal aldı ki okullar satılmaya başlanıyor. Şimdi Eğitim Sen'in son e, e, kampanyası, yani insanları dahil etmeye çalıştığı ve sadece eğitim sen e, üyeleri falan değil, başka sivil toplum kuruluşlarını davet et, e, dahil etmeye çalıştığı kampanya bu. Ve bu da başka bir şeyle ilgili. Yani her şeyin ticarileşmesi, her şeyin ticari değerine göre kullanılması gerektiği fikri o kadar yaygınlaştı ki ve tabii bu şeye de, bir takım rant arayışlarına ve rant dağıtımına da hizmet ettiği ölçüde çok ciddi bir şekilde hayatımızın ortasında duruyor. Aralık sonunda Büyük Millet Meclisi komisyonu bir şey kabul ediyor, yasa tasarısı kabul ediyor. Bu yasa tasarısı yürürlüğe girdi mi girmedi mi bilmiyorum ama baktım bulamadım. Fakat şeyler başladı. Yani e, uygulamaya hazırlık safhasına girmiş bulunuyoruz. E, eskiden kamu arazisi, yani bir süredir kamu arazisi, hazineye ait arazi TOKİ'ye devrediliyordu. Toplu Konut ve e, e, neydi? Kamu Ortaklığı Fonu bu. E, ona devrediliyordu ve e, özel sektörle birlikte bu geliştiriliyordu. Hem sosyal konut yapmak için hem de normal konut yapıp kar etmek üzere müteahhitlerle, özel sektörle işbirliği içinde TOKİ kamu arazilerini geliştiriyordu. Acayip bir kurum bu. Neoliberalizme özgü bu tuhaf kamu kurumu mu özel kurum mu ne olduğu belli değil. Hani devletle piyasa arasında bir yerlerde duran kurumlardan biri bu. Şimdi bu sözünü ettiğim yasa tasarısı, Aralık'ta komisyondan geçen, Aralık 2009'da komisyondan geçen yasa tasarısı arazilerin yanına gayrimenkul şeyleri de koruyor, koyuyor, binaları da koyuyor. Okul binalarını, evet. Binaları da koyuyor. Yani arazi ve arsaların yanında e, bütün taşınmazları da koyuyor. E, şimdi bunun anlamı tabii e, bütün... Rant getirebilecek binalar, güzel binalar, şehir merkezindeki güzel binalar, hani turizm yaratırımcılarına çekici gelebilecek, alışveriş merkezi e, yapacaklara çekici gelebilecek binaların ticarileşmesi söz konusu. Mesela Beyoğlu Ticaret Lisesi'nin etrafında dolaştıkları söyleniyor. sen buna dikkat çekiyor. Ee, yani e, ne yapılabilir bilmiyorum ama başımıza gelen şeyin, başımıza gelen piyasa felaketinin yani piyasa mantığının her tarafa, hayatın bütün alanlarına yayılmış olmasıyla ilgili felaketin farkında olsak iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Yani bu, bugün de şey, yarın da bir Basın açıklaması yapılacağı haberi var değil mi? Eğitim ile ilgili bu evet. e, o, satılacak okullar evet. konusunda. Evet. Yarın 14'te Etiler Lisesi önünde olacakmış. O da e, herhalde e, Etiler Lisesi de zaten yer itibariyle fevkalade çekici, çekici cazip e, bir yerde. Evet. Onun da satılacak okullar arasında adı geçiyor. Onun önünde yapılacakmış yarın evet. 14'te. Evet, bakalım yani ne çıkacak? İlgi görecek mi? Fakat yani benim altını çizmek istediğim şey bu piyasa mantığının bu şekilde işlemesi, güvencesizliğin özgürlük olarak, bürokrasi karşıtlığı olarak ortaya konulması, öğretmenlerin e, okula fon toplar hale getirilmesi, okulların satılması, bütün bunlar normal şeyler değil. Yani bunlar normalleştirilmeye çalışılıyor ama... Yani bu arada biz de herhalde bir mutasyon değiştiriyoruz bütün bunları kabul ederek diye düşünüyorum. Bunun farkında olmak da e, büyük bir kültürel. E, Senet'in anlattığı şey şuydu yani tam da bununla ilgili bir şey. Yani bütün bunlar bize dayatılıyor, biz direnmiyoruz. Bunları normal gibi kabul ediyoruz ve bu arada kendimiz de değiştir değişiyoruz. Karakter aşınması dediği şey o. Evet, Naomi Klein de bundan çok etraflıca bahsediyor tabii bu olaydan yani. Evet, evet yani bu karakter aşınmasının hiç olmazsa yani e, bir şeylere dönüşmekte olduğumuz, insandan farklı bir şeylere dönüşmekte olduğumuzun e, farkında olalım. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Ayşe. İyi günler. İyi görüşmek üzere. Ayşe Buğra ve Çağlar Keder'le Sosyal Politika Forumu'nda. Mindless Boogie dinledik Hot Chocolate grubundan ve grubun Larry Ferguson adlı elemanı Bahamalar'da, Nassau'da 1948'de bugün doğmuştu. Onun için çaldığımız hoş dans parçalarından biriydi Hot Chocolate'ın Mindless Boogie. Açık kaste. Evet Açık Radyo burası 94.9 aynı zamanda da AçıkRadyo.com ve 9.35 saat devam ediyoruz açık gazeteye. Günün şizofrenisine uygun şekilde bütün haberleri karma karışık bir şekilde elden geçiriyoruz. Şimdi bu evet. büyük haber. Tabii şey irtica ile mücadele eylem planı iddianamesi de tamamlandı. 7 sanıkla dosyada 1 numaralı sanık Bedreddin Dalan, 2 numara Albay Dursun Çiçek ikisine de ağırlaştırılmış müebbet istenmiş. Üç numarada bir MIT elemanı, Milli istihbarat Teşkilatı elemanı. Bu da bir çeşni, revnak katıyor bu tarzdan okuduğum haberlere. Burada da çünkü seni tutuklayacaklar yurt dışına kaç diyen kişi olarak biliniyormuş. Bir yıl dört ay önce yurt dışına gidip ülke ülke dolaşan Dalan için önceki gün yakalama emri çıkarılmıştı diye de devam ediyor haber. Dalan ve çiçeğe müebbet istendi. Peki şey ne? Niye bunda konuşmuştuk? Dün aslında e, mevzu bizim için daha henüz muammaydı. Dalanla ilgili emri çıkmış. Niye şimdiye kadar çıkmadı? Niye çıktı? Nedir acaba falan filan diye. E, ama bu kadar açıklar kavuştu. Öyle. Bir numara çıktı şimdi. Bu işin içinde. E, yani çıktı dediğim tabii bununla ilgili e, suç isnadı var ama e, da hemen tası tarağı toplayıp kaçmış olması da hani bu isnadın e, bir miktar daha kafada kuvvetlenmesine yol açıyor açıkçası. Ama geleceğim demiştim bir iki defa gazetelerde. O baştaki telefonu, şeyiydi. Geleceğim. Gazetesi evet evet gazetesi. Geliyorum efendim öyle şey mi olur yarın oradayım vereceğim ifademi falan gibi başlayıp sonunda evladım çekmeyin kırarım bacaklarınızı varan bir hikayesi var kendisinin. Şimdi bu karışık bir mesele tabii aslında bu. Yani 1100 sayfalık bir iddianameden bahsediliyor. Çok uzun zamanda kamuoyunda tartışılmış ve bizim de dikkatimizi çekmişti herhalde değil mi? Yani baş bu or general baş imza ıslak mıdır, değil midir? Uzun boylu bir kağıt parçası mıdır, değil midir? Tartışması oldu. Şimdi bu durumda artık bazı kavramların açıklığa kavuşması için bir kampanya da yürütebilirse herhalde, değil mi? Yani mesela eski belediye başkanı kendisi İstanbul'un Haliç'i temizleyeceğim, gözlerimin mavisi ol olacak. olacak diye biliniyordu. Sonradan da kendisi ayrıca bir şey yaptı. 7 Tepe Üniversitesi'nin bani İstek Vakfı İstek önce Vakfı. İstek Vakfı okullarının ardından Yedi Tepe Üniversitesi 7 Tepe Üniversitesi'deki rektör yani kendi ofisinden de bir takım binlerce mermi filan da çıkmıştı aramada onlar da ne oldu bilmiyoruz ...filan... şimdi e, henüz mahkemeye ulaşmamış kabul edilmeyen yeni iddianame... İki numara Albay Dursun Çiçek on aydır gündemde iki kez tutuklanıp bırakıldı. Belgedeki imzanın kendisine ait olmadığını söylüyor. Adli tıp raporu, jandarma kriminal raporu ve bir başka rapor daha. Üç ayrı rapor uluslararası bir yerden de onun imzası olduğunu söylediler ama bunların hepsinin makineyle atılmış bir imza olduğunu da söylüyordu. Orası da karışık bir de MIT elemanı varmış işte. Aslında bu, bu konuda bir doğrudan okuma yapabiliriz herhalde. Yani karısının hastalığı dolayısıyla değil. Bu haber. Ya bir de tabii en önemlisi Poyraz köyde kendisine ait bulunan arazide. O da bana ait değil askeriye ait dendi. Bize ait değil. Askeriye de bize ait değildi dedi. Ben gidip sahip çıkacaktım aslında bana ait diye ama e, sonra başıma bir de bombalar kalmasın diye vazgeçtim. <Gülüyor> Radikal gazetesi de. Gidip orada bir askeriye aittiyse bir bakalım kim ne diye diye. Çünkü şey demişti falan. Efendim e, ben ne bileceğim isteyen elini kolunu sallayarak oraya girebilir. Aileler piknik yapar orada her zaman falan. E, bırakın pikniği gazeteci olarak bile girmek mümkün değildi. Evet ve çok sayıda oradan mühimmat çıktı. Daha Hı -hı. önceki başka yerlerdeki krokilere uygun olarak da evet. oradan çıkmıştı yanılmıyorsam. Her neyse şimdi ben şunu diyorum bilmiyoruz tabii kim suçlu kim değil bu ancak mahkemede subut bulacak eskilerin de işiyle yani ispat edilince saptanınca suçlu olduğu o zaman da cezasını çeker diyoruz. Fakat normalde insanların belediye başkanlarının imarla uğraşanların ya da eğitimle uğraşanların kendi o işlerini yapmaları daha doğru olur sonucuna varırsak bu, buradan hayırlı bir sonuç elde etmez miyiz? Yani dalan üzerinden konuşuyorum. Ama istersen MIT elemanlarının da mesela başka birine e, ihbar mektubu ve telefonu etmemelerini mek ihbar mektubu yazmamalarını uyarmamaları gerektiğini ve onların da doğru evet, istihbarat yapmaları e, gerektiğini ve albayların da istihbaratla uğraşan albayların da istihbaratla uğraşmalarını ve Siyasete karışmamalı gerektiği sonucuna Varsak olmaz mı bugün Ben böyle düşünüyorum ya Olur tabi yani doğrusu da budur Bak e, bu yaştan sonra bin bir tane rezalet değil mi Yani evet. ne gerek var e, Ama tabi e, Mevzu bu kadar mı derseniz Orasını da tabi göreceğiz Çünkü e, bakalım nereden çıkacak Dalan bir kere nasıl getirilecek e, Falan filan değil mi Belki bir operasyonla böyle Hani gözleri bağlanıp falan getirilir mi Yok Yok artık. Olmaz değil mi öyle Daha bir şey? Daha neler. <gülüyor> Interpol ne zaman aramaya başlayacak? Yani bir yılı geçti sanırım. Ya da bir yıl olmuştur rahat rahat yurt dışına çıkalı yani. Bir yıl dört ay. Öyle mi? Tabii Hı -hı. bir yılı geçmiş. Ee, yani az bu zaman değil. Artık hani aramak lazım herhalde. Bir de sürekli ülke değiştiriyor. kaçak olmasının yanında. Evet siz bunu bana soracağınızı önce memleketin en değerli... ...doktorunu tutukladınız... ...onun hesabını sorun demişti bir de... ...hatırlıyor musun haber halıla ilgili olarak... ...tam bir yıl dört aydır aranıyor... ...Milliyet Gazetesi etraflı bir şey yapmış... ...idari soruşturma falan... Ee, ...böyle bir durum... ...bu arada hiç alakası yok ama... E, ...bir de günün... E, ...tarihi durum var... ...Marxist.org'da gördüm bugün... 14 Nisan 2007 Cumhuriyet mitinglerinde başlangıç tarihiymiş. Bugün başlamış. 2007 yılında o büyük dalga, nereye doğru gittiği, nereden çıktığı, ne olduğu falan biraz karışık bir işti o. Ee, müthiş bir katılım vardı. Evet, çok büyük katılım vardı. Ancak insanlar niye, ne için katılıyor olduğuyla, kürsünün ne yapıyor olduğu ve örgütlenme arasında birazcık böyle farklılıklar falan filan da vardı. Ardından da zaten bu 2007 muhtarası gelmişti. 27 Nisan muhtırası 14 Nisan mitinglerinin başlamasından 13 gün sonra e, böyle böyle bir süreç. Bir de hani e, görmüşken onu da söyleyeyim. Bugünün böyle de bir ehemmiyeti varmış 3 sene öncesinden. Evet ben de diğer haberlere geçmeden önce bugün günün sözü olarak takvimde okuduğumuz Selim Sırrı Tarcı'nın sözü üzerinde de bir duralım diyorum. Spor gençleri neden koruyor? Zararlı eğlencelerden derbederlikten ve en önemlisi hayalperestlikten koruyor abi bey yani zararlı eğlencelerden e, korunmanın çok kolay bir yolu var e, fakir olursanız hiçbir zararlı eğlenceniz olmaz bunu söyleyebilirim ki spor buna biraz e, özellikle gittikçe sektörleştiğini vesaire sanayileştiğini düşünürsek biraz antitez oluşturuyor derbederlik dediği nedir herhalde benim e, yaşım yetmiyor o yüzden anlamıyorum ama e, serserlik gibi bir ama şey ben mi? ben onu derbederlik diye okumuştum. Aaa öyle mi? Anladım. Spor yapanlar darbedar olmuyorlarsa spora devam. Hayal ise gerçekten e, en tehlikeli şeylerden biridir. İnsanın e, başına her olabilir, şey gelir. müzisyen, besteci, her şey olabilir. Hayal e, Kuran Olmayacak olabilir. şeyler ister. Olacak şeyler ister. Hayal kurmak sakattır. Bence e, uzak durmak lazım. Hakikaten Selim Sırrı Tarcan. Beden terbiyesini kuran İsveç'ten gelip eğitimcidir kendisi. Öyle mi? Evet ve... Kolonya bu, bu değil. Hayır o, hayır. Bursa Erbisir Bey çok kendisi sabah erken kalkıp spor yapan sağlam kafa sağlam bu durumda, vücutta bulunur diyen e, ekolden zinde çok... Zinde bir insan yani. Evet. E, e, bu durumda çok... zararlı eğlenceleri yoktu. Derbeder asla olmadı. Hayal ömründe rüya bile görmedi. Diyebilir miyiz? Evet e, ve kendisi bu arada ben sana bir malumat vuruşluk da yapayım... ...bu da hediyem olsun gazetenin... ...eki gibi bir şey olsun. Sağ olun. E, daha başında duman almış marşını. Ha, öyle mi? İsveç'ten bir çocuk şarkısı. Baharda koşan kızlar falan hoplayan... ...insanların <gülüyor> şarkısını... ...kuvvetli bir milli... ...yani yarı milli... ...bir marş olarak... ...Türkiye'ye intikal ettirmiştir. E yani anmak... ...gerekiyormuş hakikaten. Diyecek çok fazla bir şey yok. Eee... Bu arada bu polis vesaire işte çeşitli gerginliklerden de 9 öncesinde programın bahsetmiştik. Şimdi gelen bir tane de haber var. Şimdi dediğim şu anda olmuş olan bir olay değil ama yeni gazetelere düşmüş olan bir olay. Kuşadası'nın Eniştek Caddesi'nde bir sivil polisle bir genç arasında bir kovalamaca yaşanmış. Genç polisin peşinde olduğunu anlayınca bıçak çekmiş ve koşmaya başlamış bıçayla. Polis arkasından ateş edince de bıçağı atmış e, ardından da polis gelmiş yere yatırmış genci. Ne yapacağım vuracağım mı dedikten sonra ise e, onlarca gözünün önünde kafasından vurmuş. E, ardından ise e, esnafın tek tek polis tarafından gezildiği ve sakın görmediniz duymadınız bilmiyorsunuz diye de devam eden bir durum olduğu, Polisin ifadesinde boşurken oldu dediği gibi e, uzayan mi? bir durum var. Şu an ağır yaralı e, bilinci kapalı 27 yaşında Umut, Umut Tamaç. Ee, bir de böyle bir haber var Doğan Haber Ajansı'ndan gelmiş olan. Tamacın babasının kısa süre öncesine kadar yerel bir gazetede köşe yazarlığı yaptı. Ablasının belediyede çalıştı falan diye devam ediyor. Kuşadası'nın yerlisi e, bir aile imişler. Evet acı bir vahim bir haber bu. Nereden? Doğan Haber Ajansı'ndan evet. evet Pekala biz diğer haberlere de e, devam edelim şimdi o zaman. İlhan Selçuk da Ergenekon savcılarına karşı davayı kazandı. Bununla devam edelim. Gerçekten önemli noktalardan biri diyebiliriz. Bu Türkiye'deki hukuk açısından. Cumhuriyet Gazetesi'nin imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk Ergenekon savcılarına özel hayatına ilişkin bilgilerin iddianame konulması sebebiyle açtığı bir dava vardı. Birinci Ergenekon davası bu. Onun iddianamesini hazırlayan savcılar Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın hakkında kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Bugün Cumhuriyetinde, Cumhuriyet gazetesinin manşetinde e, yer alıyor. İlhan Selçuk kişilik haklarına saldırdıkları gerekçesiyle Ergenekon savcılarına açtığı davayı kazandı diyor. <gülüyor> Mahkeme ilan Selçuk'un dava dışı konuşmalarını iddianameye koyan Cumhuriyet Savcıları'nın eyleminin kınanmasına hükmetmiş. Beşinci Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul'da Selçuk'un avukatları Uğur Alacakaptan ve Fikret İlkiz katılmışlar. Davalı Cumhuriyet Savcıları ise duruşmada temsil edilmedi diyor haber. İlginç aslında yani. Şu e açıdan çok önemli yani Türkiye'de hakikaten e hukuk sisteminin pek işlemediğini e ve üst üste ciddi sorunları olduğunu falan filan biliyoruz özellikle demin de işte konuştuk özel mahkemelere devlet güvenliği falan düştüyseniz vay vay vay vay durumu ancak herhalde bundan sonra bu durum ortadan kalkıyor diye bakabilmek mümkün bu davanlardan çünkü evet, demokratik neydi adı? Orhan Ertekin'in eş başkanı oldu demokratik yargı derneği galiba, galiba. Ee, o da şey yani onun da söylediği gibi değişmeyen uygulamalar vardı. Yani daha önce yargılanmayan kişiler yargılanınca aynı yöntemleri de uyguluyor mahkemeler diyordu. Burada da davayı karara bağlayan Yargıç Nesrin Merih Göçer, Cumhuriyet Savcıları'nın düzenlediği iddianamede Selçuk hakkında yapılan bazı niteleme ve değerlendirmelerle özel telefon görüşmelerindeki üçüncü kişiler hakkında yaptığı konuşmaların İddianamede yer almaması gerektiğini onun bunun Türk Medeni kanunu 25. maddesi, 1. fıkrası uyarınca hukuka aykırı olduğunu belirtmiş. Yargıç Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi, 3. fıkrası uyarınca da yapılan bu tecavüzün kınanmasına karar vermiş. Bu ne açıdan olumlu diyordun? Yani şu açıdan ciddi anlamda önemli. En nihayetinde bundan sonra bu tip... Çünkü ciddi anlamda mahkemelerin ay pardon e, dediği o kadar çok o kadar çok o kadar çok vakadan durumdan bahsetmek mümkün değil. karar geldi davasını evet. daha yeni şey yaptık. 17 ya da daha ay. demin verdiğimiz e, KCK operasyonları e, sırasında alınmış ve bir yıldır iddianamesi bile olmadığı halde tutukluluğu devam eden e, insanların durumu falan filan diye devam eden süreç yani Türkiye'de hukuk e, hakikaten e, ne kadar işliyor bununla ilgili zaten tartışmaya devam etmek gerekiyor ancak. Herhalde bundan sonra bu tip konularda Aynen. bir adım atıldığına göre hızla karar alabilecek mahkemeler demek midir bu? E, kesinlikle bunu ummak lazım. Zaten yargı reformu talepleri de bütün anayasa değişikliği tartışmalarında da herkesin önemli üstünde dur. En azından bir kesimin bizim de aralarında bulunduğumuz bir kesimin bu durumun, bu keyfiliğin e, tutuklama müessesesinin kötüye kullanılması gibi durumların finan. Kötüye kullanılma durumlarının ortadan kaldırılacak bir şey olması gerektiği e, açık açıkça ortada mahkemeden Selçuk'un kişilik haklarına yapılan haksız saldırının hukuka aykırılığının tespitini ve kararında gazetelerde ilanen yayınlanmasını talep etmişler. Şimdi temize gidecek bu avukatların istediği bu. Ama böyle bir karar çıkmış olması sevindirici herhalde. Kesinlikle. Bundan sonraki uygulamalar açısından evet bu iyi bir durum. Bir diğer iyi haberse aslında 1 Mayıs'la ilgili Hı. alınmış olan karar. Gerçekten yıllardır devam eden bir tartışma ve her sene bir daha ve bir daha işte yaklaşık 3 ay 4 ay öncesinden başlayan bir gerginlik ve pazarlık süreci oluyordu. 1 Mayıs Taksim'de kutlanabilir mi kutlanamaz mı diye. Bu yıl galiba bunu. Açtık gibi görünüyor. Çünkü düne kadar çok net değildi. Sendikalar gelebilir ama işte e, evet. provokatörler gelemez falan. Böyle bir garip durumlar vardı. Ne, neyle ayırt edecekler? Nasıl falan filan diye. E, sonuçta galiba bu ortadan kalkmış. Dün konfederasyon başkanlarıyla İstanbul Valisi Muammer Güler bir toplantı yaptılar. Ve toplantının sonucunda 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına karar verildiği açıklandı. Bu durumda şu oluyor. E, Türk iş, Hak İş, DİSK, Kamu sen, kesk, memur sen e, bir arada kutlama yapacaklar. 33 yıl sonra. Ve tabi e, bir diğer yanı e, 33 yıl sonra taksimde işte, olacak. Kanlı 1 Mayıs, o, 36 kişi ölmüştü, korkunç bir provokasyonda hala aydınlatılamadı. İnşallah. Aydınlatılmadı yıl... desek ayıp olur mu? Olmaz. Değil mi? Yani çünkü aydınlatılamadı, hani ne yapıldı ki diye sorasım geliyor ondan sonra. Ee, ama bir 33 yıl daha beklemeden aydınlatılacağını umiz ettiğimi de söyleyeyim buradan hemen. Ve o e, mitinge kapatılmıştı taksimi e. Bu yıl sendikalara açıldı. Kutlamaları Şimdi, açıldı. Hala bir garip bir laflar var tabii Vali Güler'in konuşmasında. E, tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum ama... E, yani şeyler güzel tabii. Üretimin vazgeçilmez unsuru olan emeğin kutsallığı çerçevesinde emekçilerin 1 Mayıs'ın huzur ve güven içinde demokrasiye yakışır bir şekilde bayram havasında kutlaması... ...en doğal olarak görülmektedir falan diye başlıyor. Buna ye yani green wash diyorlar ya, yeşil badana mesela. Bu da yeşil red yeşil. wash diyelim mi? Kızıl badana. <gülüyor> kızıl red wash olabilir. <gülüyor> Kırmızı kızıl badana. Labor wash. Evet, veya işçi badanası. var ee, tamamını okuyalım bu kadar evet. adam üstte de söyledikten sonra. Bu itibarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ülkemize yakışır bir şekilde... Tüm sosyal taraflarca, sosyal taraf nedir bilmiyorum ama sınıf vardı sosyal ama o değil herhalde o. Barış ve huzur içerisinde demokratik bir olgunlukla kutlanması konusunda bir mutabakat sağlanmıştır. Günlük hayatın en az etkilenmesini sağlayacak düzenleme yapılacak. Yani Taksim Meydanı'nda e, herhalde yüz bin kişiden aşağı olmayacak bir kalabalığın toplanacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirmek mümkün. Resmi tatil ve cumartesi 1 Mayıs e, günlük hayatın en az etkilenmesi... E, Ümidim şu açıkçası burada kafama takılan, geçen sene çok tatsız bir şey yaşandı aslında. Temsili 1 Mayıs diye garip bir durum evet. yaşandı. Bir grup sendikacının girmesine izin verilip buna da 1 Mayıs denildi. Ee, herhalde bu günlük hayatın en az etkilenmesinden kasıt bu değil. Çünkü e, işçiler orada değilse onun adı 1 Mayıs olamaz. İşçi temsilcileriyle, temsili bir şey yok e, bununla ilgili çünkü. Ne mantığında, ne özünde, ne de e, yapısında. Yok. Yok. Olmaz olur mu? Tabii ki böyle olacak. Barış ve huzur içinde emeğin kutsallığı diyor adam. Yani Koskoca vali emeğin kutsallığı demiş. Üretimin diyorsun. vazgeçilmez unsuru ve emeğin kutsallığı diyor. Ama Demokrasiye yakışır şekilde bayram havasında yani bunu 33 yıl sonra bundan sonraki 33 yıl ancak bunun üzerine inşa edilerek yarını kuralımı olmayacak mı bu yani? E, ya olacak. Değil mi? Bugüne vuralım, yarını kuralım. E, e, aynen öyle işte. Da e, buradaki sıkıntı bir miktar şu. Hani hazır artık kutlayabiliyoruz. 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz. E, bu iyi tarafı. Ancak bunun e, bir diğer bence çok daha iyi tarafı var. Onu konuşmak gerekiyor. Evet. Sonunda artık böyle bir gündemimiz yok. Artık sendikalar hakikaten işçi haklarıyla uğraşabilirler ve artık hakikaten bir e, 1 Mayıs nerede yapılacak? Ve temsili demokrasimizi nerede göstereceğiz yerine e, ücretler ne olacak, e, bu esnek çalışma koşulları ne olacak falan Aynen gibi öyle. başka konularla da konuşabileceğiz. Ancak ya mesela... Yok hani, ancak falan. Tamam burada keselim bu haberi. Öyle mi? Kesin mi? Ya gayet iyi ya Ben aynı fikirde olmayan pek çok insan olduğunu da biliyorum. Yani mesela... Mühim değil. <gülüyor> e, mühim değil. Yani <gülüyor> bence <gülüyor> mühim <gülüyor> Yani Şöyle, aynı fikirde olmak iyidir çünkü bir yandan da hani tartışmanın devamıdır. Ee, yani mesela bir gün gazetesi boşuna çekilmedi bunca acılar bekle bizi Taksim diye manşet atmış ki e, aslında bu acılar Taksim'e çıkmak için çekilmedi. Eğer işçi sınıfı mücadelesinden bahsediyorsak mevzu Taksim'e çıkmak değil unutmayalım. Evet, hani, bunu bir kazanım olarak görmemek lazım. Çünkü, lazım. E, kazanım dediğimiz bu normal şey olan işçi şey sınıfının çıkarları doğrultusunda olacak olan şeyler olmalı. ...ki kazanım olsun. Yani kazanmak dediğimiz ayın sonunda belli oluyor... ...ya da ayın başında ne zaman maaş alıyorsunuz bilmiyorum ama... Peki bir sorun var. Bu barış ve huzur içinde... ...demokratik bir olgunlukla... ...ve demokrasiye yakışır bir şekilde... ...bayram havasında kutlanması için... ...niye 33 sene bekledik? Bunu... ...Vali Güler'e sormam gerektiğini biliyorum Yok ama... Bence o... şu, ben Vali Güler adına... ...temsilen değil ama... ...daha hızlı evet. konuşman gerekir eğer... ...onun adına cevap vereceksin... <gülüyor> ...ya o hıza yetişemem ama... ...kalben ne demek istediğini söyleyebilirim... Ee, ...ancak o ...yeni gelenebilmiştir... ...demek de istiyor herhalde... Ee, ...onlar çünkü bu durumları öyle açıklıyorlar... ...onlarla hiçbir alakası yok... ...ya e, halk yeterince olgun değil... ...ya yeterince ne yapacağını bilmiyor falan filan... ...ve... E, ...ama büyük bir kazanımdır bence bu... ...güler de kazanımdır... <gülüyor> kon savcılarına karşı dava da Güler'i artık işçi sınıfı sempatizanı sayabilir miyiz? Bu red wash'un artık <gülüyor> tabi sayabiliriz artık sendikalı bir valimiz var inşallah yakında e, sonuçta o da e, keske gidip ya da kamu sene gidip üye olabilir değil mi? Evet o da bir, bir kamu diğer... çalışanı olarak <gülüyor> olur mu canım o tarafsız devletin görevlisi. Tarafsızı da kendi çıkarından yana taraf herhalde maaş veriyoruz hımm memur sendikalarını. Evet, bilemiyorum. Olabilir. DİSK Başkanı Süleyman Çelebi de 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlanacağını belirtmiş ve geçmiş bir tartışmayı gündemimize taşımayacağız demiş. Bu iyi bir şey. Yani e, düz okumayla fevkalade iyi haberlerle bu son yarım saati kat etmekte olduğumuzun farkındasındır herhalde. Ben son iyi bir haberde bunu okuyayım. E, bu Hukukçu Paşa işkence Sana diye verilmiş taraf gazetesinde manşetten bu. 12 Eylül'de Mamak askeri cezaevinde görev yapan genelkurmay adli müşaviri Tuğgeneral Çubuklu varmış. Hıfzı Çubuklu. O dönem ama teğmen. Hı hı. Tabii 12 Eylül genç Eylül'de. Genç o zaman. Genç. Şimdi de ruhu genç herhalde diye ümit ediyorum. Evet. O dönem teğmen olan hırslı çubuklu ve 4 kişi hakkında açılan bir dava var. 3 yıla kadar hapis istenmiş. Yani şu 3 numaralı askeri mahkemede görülen bir dava. 1982 Eylül yani 11 Eylül'den 2 sene sonra 5 Eylül 1982'de darbeden 2 sene sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde haber olmuş. Yayıncı Köker geçen hafta. Aralarında yayıncı Osman Köker'in de bulunduğu beş mahkumun suç duyurusu yapılmış. Ve yayıncı Köker geçen hafta Tuğgeneral Çubukluğu'nun başında olduğu genel kurma adli müşavirliğinden dosyasını istemiş. İlginç bir haber bu da aslında. Yani hukukçu bir temenin işkence işinde bulunması iyi olmamış ama düzelecek işte. O açıdan bakıyoruz. Burada Mehmet Baransu'nun bir haberi. Yani uğradığı işkencelerden şikayetçi olup davanın açılmasına neden olan kişilerden biri Toplumsal Tarih Dergisi'nin eski yayın yönetmeni yazar Osman Köker. Hı hı. Haberde bahsedilen subayda, yani 5 Eylül 1982 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin iç sayfalarında küçük bir haber. Mamak'ta görevli bir subay ve 5 asker hakkında sanıklara kötü davrandıkları iddiasıyla dava açıldı diyor. Çok eski bir dava. Osman köker yayıncı açmış şimdi davayı ve kovuşturuluyor şu anda haberde bahsedilen o subayda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir numaralı hukukçusu genelkurmay başkanlığı adli müşaveri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu çıkmış bu da ancak Türkiye'de ya da bu coğrafyadaki ülkelerde rastlanabilecek çelişkili durumlardan biri değil mi çok ilginç aslında yılda yargılanması isteniyor işkence de bulunmaktan mı? Yani Hıfsı Çubuklu ile ilgili de bu arada bugün gazetesindeyse e, bambaşka bir haber var. Şok ses kaydı durumu. Yine dışarıya bir ses kaydı sızmış. Öyle mi? Eee ya haberi şu Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri ve haftalık basın Bildir, bildir bilgilendirme. özür diliyorum. Toplantılarını yapan Tu General Hıfsı Çubuklu ile ekibinin Sivil savcıya vermeleri gereken suç delillerini yok ettikleri ortaya çıktı diyor. Ee, ve ses kaydının dökümü de var ama epey uzun. Ee, silinmeden gönderilmiş. Yani silinmiş ama. Yani bizim anladığımız manada güvenli silinmemiş gibi. Ee, İlginç. devam İlginç. Yani şeyler. olay şöyle çünkü. Osman Köker yayıncı bu fakat işte işkenceden geçmiş 1981 yılının Temmuz ayına kadar defalarca işkenceden geçmiş ama bir sayım sırasında başını istedikleri gibi kaldırmamış. O gün nöbetçi olan Takma su, Takma adı da Sinsi olan bir subayın tecziye edin yani cezalandırın emriyle beşer tarafından işte dayak ve işkenceye maruz kalmış. Bayılmadan önce Saatler sürmüş bu bayılmadan önce son hatırladı. Ellerden biri komutanım tutuklu ölüyor demiş. Demesi bunu hatırlamış. Hı hı. O subay ne dediğini de hatırlıyormuş bayılmadan önce. Devam edin demiş. Bu son işkencenin ardından da Köker Mamak Cezaevi Komutanlığına hitaben bir dilekçe yazmış. İsmini bilmediği nöbetçi subay ve erler hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Doktor muayenesinden de çıkarılmayı istemiş ama cevap alamamış dilekçesine. Ve komutanın şikayet ettiği gerekçesiyle bir daha dövülmüş. Böyle gitmiş ama sonra kökerin talii dönmüş. Açlık grevine başlamış yan koğuştaki mahkumların yargılandığı mahkemede. Dilekçenin işleme konulmaması mahkeme heyetine şikayet etmişler. Onun üzerine Köker'in de talihi dönmüş. Grup mahkeme sonrası cezaevi komutanın Albay Raci Tetik'le yaptıkları görüşmede Köker'in işleme konmayan dilekçesini örnek göstermiş çünkü. Bunun üzerine Albay Tetik Köker'le görüşmüş ve ikinci bir dilekçe yazarsa işleme konacağını söylemiş. Hazırlanmış, konmuş, köker de doktor muayenehanesine muayenesine götürülmüş. Doktor raporuyla da işkence yapıldığı kayıtlara geçmiş. O zaman hırsı komutanımızı şikayet edersiniz ha diyerek kökeri tekrar dövmüşler. O ana kadar ismini bilmediği temin adını da böylece öğrenmiş oluyor. Soyadını da bir yıl sonra açılan davanın iddianamesinden öğreniyor. Koğuşta sinsi lakabını taktıkları subay cezaevi takım komutanı hıfsız çubukluymuş. İşte bu böyle devam ediyor. Uzunca bir haber. Ama e, sonunda ortaya çıkıyor ki geçen hafta sonu işkence davasıyla ilgili Genelkurmay Adli Müşavirliğine bir dilekçe sunuyor ve dosyasının akıbetini sormuş Köker. Çubuklunun sanık olduğu dava ile ilgili Köker'e nasıl bir cevap vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak diyor cevap. Yani şu anda bir numaralı askeri hukukçu konumunda ama işkence davasında sanık olarak yargılanmış. Ne diyorsun bu işlere? Yani İyi, dakikada bence... bir darbe olan ülkeler açısından bu normal. Yani 80'de böyle bir rol almıştır, 90'da öyle bir rol almıştır, 2000'de şöyle bir rol yani normal Ama hukukçu olarak normal olmaması lazım. Çünkü hukuk normları evrenseldir ve Niye? işkenceye karşı olmalıdır hukukçular. Ama Değil belki mi? bu dava sonunda... Bundan sonra hukukçular da zaten işkenceye daha karşı, daha sert ve ellerindeki gücü kullanarak işkenceden yana değil işkenceye karşı evet. hareket edeceklerdir. Evet, benim de tam söylemek istediğim bu. Yani günün bütün haberleri bence bu son o yarım saat içinde ele almaya çalıştığımız haberlerin tamamı böyle. Olumlu. Yani Hepsi e, ileriye dair hakikaten umut etmemizi e, sağlayacak. Evet 1 Mayıs'ta Dalan'da Selçuk'ta ve son olarak da bu çubuklu davaları da ileriye doğru umutlu olmamıza yol açacak. Umutlu bir olan... haber daha verebilirim ayrıca vereyim mi? Ver son Çok haber. Çok kısa ama. yani aslında son haber olacak bir haber değil ama e, haber merkezimiz yeni dürtük dedi bu haberi bana o yüzden e, fark edebildim. Avrupa Parlamentosu'nda Sosyalist Demokratların grup toplantısı yapılmış. Tabi CHP'de, e, Cumhuriyet Halk Partisi'de bunun parçası. E, Sayın Baykal burada farklı konuşuyorsunuz, Türkiye'de farklı davranıyorsunuz demişler. E, e, ve ardından da e, nasıl oluyor bu iş diye sormuşlar. E, ordulardan, ordu mu, darbe mi falan gibi tartışmalar olmuş. Sanki bir tarafta laik, otoriter, AB'ye karşı çıkan reformları istemeyenlerin olduğu, diğer tarafta ise AB tara tarafta reformistlerin olduğu kanısı oluşuyor bizde <gülüyor> diye muhabbetler e, var olmuş. Ama ee, Brüksel'den işbirliği mesajı da var ona bakarsan Baykal'ın. Gene Cumhuriyet'te okudum. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal hükümete anayasa değişikliği için Brüksel'den işbirliği mesajı verdi. AKP'ye giderim. Demiş kabul ederlerse. Üç maddenin ayrılmasını istemişti ya. Asla anayasayı. görüşmen bunların niyeti kötü demiyor muydu? Ama şey demişti ya sonunda. Bu üç maddeye de bir umut kapısı aralandı diye. Ha. Bütün Türkiye'de heyecan yarattı diyor. Bu üç maddeyi ayırma şeyi. Paketteki üç maddenin ayrılmasını istemesi. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleri de ilk kez BDP yöneticileriyle görüşmüşler. Dolayısıyla umarım kapıyı kapatmaz demiş Baykal. Anladım. Ee, yani tabii, bu, bu da pozitif. Ee, yani bence zorlamışlar o zaman boşu boşuna. Çünkü şöyle şeyler duymak zorunda kalmış. Sayın Baykal demokrasiyi savunma, insan hak ve özgürlüklerini genişletme noktasında ilginç bir konuşma yaptınız. Ancak sizin de bildiğiniz gibi geçen son birkaç yılda partiniz bu konularda e, katkılara ilişkin ciddi endişelerimiz oluştu. Erdoğan'ın meclise girebilmesi için önce gerek düzenlemelerin önünü açtınız. Sonra Erdoğan'a ve partinin siyasi yasak getirilmesi için çalışan grubun ön safında yer aldınız. 301'i sormuşlar. TRT 6'yı sormuşlar. Daha sormuşlar birkaç tane daha şey daha. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Neyse böyle devam etmiş konu. Bu da iyi. Çünkü belki gerçekten en nihayetinde... Ee, Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalist demokratların içindeki CHP'de daha sosyalist demokrat bir parti politikasıyla geri dönecektir Türkiye'ye. Bu da çok daha iyi olacaktır Türkiye için. Hakikaten böyle bir muhalefetin eksikliği çok net ortada. Evet bu da tamamen diğer okuduğumuz haberlerin bir Devam aynı doğrultuda olarak... sosyalist internasyonelde de layık bir parti olmaya doğru ilerleme ilerleyeceğini ümit ediyoruz. Sosyal demokrat hiçbir zaman sosyal demokrat ve sol olmadı Alpaçtı. Belki, belki bundan sonra, sonra olur. Yani olmayacak diye böyle bir üzerinde plaket yok. Kat yani, yani Geleceğe ipotek koymadığımız harika bir yarım saat 35 dakikalık bir haber şey yaptık. Bütün ipotekleri kaldıralım efendim gelecek üzerine. Hiç gerek yok. Ne olmak istiyorsak onu olalım. Böylece gelecekte bizimle birlikte şekillensin. Çok keyifli bir şey bu bence. Ve spor yapıp da ayrıca hayalperestlikten de korunalım. Derbederliği unutma abi. O da kötü evet. bir şey belli ki. Ve zararlı eğlenceler. Mesela bilgisayar oyunlarından filan da. Zaten vakit kalmadı hiç. <gülüyor> Bilgisayardan boş vakitlerde uzak durmaya çalışıyorum. Pekala. Bitiriyoruz. Deep Purple Kentucky Woman çalmaya karar verdik. Richie Blackmore'un Blackmore da doğum günü 1945'te bugün 14 Nisan'da İngiliz gitarist ve Deep Purple ve Rainbow adlı hard rock gruplarının da kurucularında her ikisinin de Deep Purple'dan 1993'te ayrılmıştı ama ondan önce pek çok hit parçaya da imzalarını atanlardan biridir kendisi. Kentaki Woman'la da huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. She gets to know you. She gets to know. Çıkkastı